확 체크 상태 Merhaba Kainat, bugün 28 Mayıs Cuma Yıl 2010, ay 5, gün 148, Hızır 23 1431, Hicri-i 14, 1426, Rumi Mayıs 15 Günün rubayisi, bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona? Sevmek haram, yüreğinde ateş olmayana Bir gününü sevgisiz geçirdinse yazık en boş geçen günün o gündür, inan bana. Ömer Hayyam, Sabahattin Eyüboğlu çevirisi. Günün tarihi 521 yıl önce bugün 28 Mayıs 1489'da, Kayserinin Arnasköy'ünde Büyük Türk mimarı Sinan doğdu. Edirne, Selimiye, İstanbul, Süleymaniye ve Şehzade camileri başta olmak üzere toplam 314 eser meydana getiren mimar Sinan, İstanbul'da bir 588 senesinde 99 yaşında vefat etti. Yemek listesi. Gün 148. Mücver, bulgur, zeytinyağlı kereviz, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merkez Açık Radyo Bursa 94.9 acikradyo.com ve açık gazete haftanın son açık gazetesinin açılışını da yapmış olduk. Ömer Madra abi, Haliguva ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Creedence Clearwater Revival'dan John Fogerty kurucu elemanı, solisti John Fogerty'ye de bir günaydın diyelim. Bad Moon Rising. Zaten Mehtap da tamamen bugün tam dolunay günü ve kötü bir bazı kötü şeylerin de habercisi olabilecek bir durum var. Haberlere de bakıldığında ortada bir kötü kokular geliyor petrol kokuları başta olmak üzere. her anlamda. Onu tıkamışlar diyorlar tıkanmadı mı? Tıkanmışlar diyorlar ama Obama'nın kendisi de elimizden gelen her şeyi yapıp bu lanet delikle uğraşacağız dedi diye basın toplantısı da yaptı. O kadar lanet değil. deliği delenle bir uğraşsa çok daha az lanetli bir sıkıntı çıkacak ortaya ama e, mevzu deliye kilitlendi daha fazla. Şeye de yüklenmiş biraz evet. Top kill mission dedikleri. Bu arada şeyi de söyleyelim John Fogarty'nin de doğum günüydü 1945'te. 28 Mayıs'ta doğmuştu kendisi Berkeley'de, Kaliforniya'da. Kaliforniya'da onun için çaldığımızı da aynı zamanda yalnız Mehtap için çalmadık tabii şarkıyı. E, bu arada e, yani işte çok 1500 metre derinliğinde denizin büyük bir operasyon yapıldı BP ile ve geçici olarak durdurduğu haberleri geldi hatta beni de şaşırttı bu haberler. BP'nin operasyonu başarılı oldu. Petrol sızıntısı durdu diye Ajans France Presse kaynaklı haberler de geldi. Hatta açık radyodan da duydum. Fakat tam öyle olmadığı kesinlikle anlaşılıyor. Çünkü hemen arkasından mesela Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinde sızıntıya karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğu Ve ayrıca da sızıntının tam olarak... Sürekli olarak sabit olarak durdurulması şöyle dursun çok büyük bir e, boyutu olduğu Exxon Valdez felaketinden de 20 sene öncekinden çok iki katı en az iki katı petrol ve gaz sızıntısı uygulanan yöntemin de başarılı olup olmadığının henüz söylenemeyeceği şeklinde de Ted Russell sahil muhafaza amir Ali Ted Russell söylemiş. Zaten BP adına da konuşan Tom Mueller da henüz devam ediyor sızıntılar demiş. şey Çalışmalar devam ediyor. Sızıntı dedikleri bu korkunç fışkırmanın tıkanması için. Bugün belki mümkün olabilecek. Bugün itibariyle konuşmuş. Obama Afganistan olaylarından bu yana ilk kez geniş kapsamlı bir basın konferansı, basın toplantısı yaptı. Ve ver yansın etti. Amerikan tarihinin en büyük çevre felaketi olduğunu söyledi aslında. Bunun 1989'daki Exxon Valdez faciasından daha büyük olduğunu doğrularken yetkililer Obama'da bütün sorumluluğun BP, petrol şirketinde olduğunu söylüyor. Hepsini de ödeteceğiz diyor. Petrol şirketleriyle yakın ilişkilerde olanların istifa ettikleri mesela Elizabeth Birnbaum İçişleri Bakanı, bu doğal kaynaklardan da sorumlu Kent Salazar'a da açıklamış, denizde petrol çalış arama çalışmalarını denetleyen yetkili görevinden istifa etmiş durumda. Obama e, hem altı aylık bir yasak e, getirdi, e, hı hı. hem Alaska'da. Hem de Meksika körfezinde ve alternatif enerjileri düşünmenin de tam zamanıdır diye konuşmalar bir yaptı. Bir şey soracağım. Yani şu e, kara delik açılmadan önce hemen önce yani iki hafta mı bir hafta mı önce e, bütün bu kıyı ve uzak kıyı deliklerini açmakla ilgili e, kararı alan Obama mı bu Obama? Evet yani aynen. Çünkü boşun bile almayı cesaret edemediği bir karar alıp her tarafı delin babacığım ayıp ediyorsunuz dükkan sizin. Er tatlısı değilse de yani, e yani bir oralar <gülüyor> kalmıştı zaten e, delinmedik diye Alaska ve e, bir de neresiydi delinmedik bir yer daha vardı delmeni Var. etlendi işte kuzey kutbu bölgesi bir de şeyde de, derin denizde yapılan araştırmaları e, da teşvik etti işte evet. Meksika körfezinde e, ne oldu şimdi Şu Fikirler değişti miyim? anladım yani ama hesap vermeyecek tabi yani bu yanlıştı bundan geri dönüyoruz falan böyle bir şey yok. Hayır yok BP için yalnız çok ciddi 1 milyon imza toplama kampanyası başladı Facebook üzerinden yönetiliyor. Bu şirket insanlığın düşmanıdır ve kendisini sorumlu tutmalıyız devletleştirilmelidir diyenler de çok sayıda var. Yani hiç itiraz yok ama e, mevzuyu BP ile sınırlı tutarsak aslında Hayır, bence değil. Ama BP Şelimeli de, de alalım ya. İyi bir başlangıç o. tabi evet. evet. Hani çünkü bütünüyle bir piyasa e, regulasyonundan kurallamasından bahsediyorsak mevzu B.P.'nin önünün kesilmesi değil enirisi olduğu için topunun bir arada paketlenmesi gerekiyor. Evet tabi tamam mesela Shell de başlayacağı bildirilmişti işte ona da büyük bir darbe gelmiş oluyor dünkü Obama'nın açıklamalarından çok ciddi <gülüyor> biraz da sıkıştırdı aslında medya konuşanları yani öyle tam al gülüm ver gülüm şeklinde olmadı konuşmalar yani. Böyle elden gelen her şeyi yapıyorsunuz, e, yapıyorum diyorsunuz ama dedi mesela bir gazeteci hı hı. E, daha bütün her tarafta işte delmeler filan yani senin dediğine benzer şeyler de söyledi. Yani ne demek elden gelen her şey yapılıyor böyle mi olur deyince yanlış anlamayın filan filan diye galuga vaziyetleri getirdi. Bir kulak verelim. The day that the collapsed and fell to the bottom of the ocean. I had my team in the Oval Office that first day. Those who think that we were either slow on our response or lacked urgency don't know the facts. This has been our highest priority since this crisis occurred. Personally, I'm briefed every day and have probably had more meetings on this issue than just about any issue since we did our Afghan review. And we understood from day one the potential enormity of this crisis and acted accordingly. So when it comes to the moment this crisis occurred, moving forward, this entire White House and this entire federal government has been singularly focused on how do we stop the leak and how do we prevent and mitigate the damage to our coastlines. The challenge we have is that we have not seen a leak like this before. And so people are going to be frustrated until it stops. And I understand that. And if you're living on the coasts and you see this sludge coming at you, you are going to be continually upset, and from your perspective, the response is going to be continually inadequate until it actually stops. And that's entirely appropriate and understandable. (V: Tobaskan Barack Obama, guy to GD. Bütün imkanlar e, kullanılıyor. Tüm imkanlar seferber ediliyor. Bundan böyle keşif izinlerini veren yetkililer aynı zamanda emniyetin sağlanmasından sorumlu olmayacaklar. Vaziyet beni çok üzüyor, öfkelendiriyor. Ve çok iyi de anlıyorum üzülen ve öfkelenenlerin tepkilerini de diyor. Fakat bunları bir ay, bir hafta sonra yapıyor olması da insana ...hakikaten bazı soru işaretleri insanın kafasında doğmasına yol açmıyor değil. Yani 40. günde yaptı bunu ve büyük petrol şirketlerinin olağanüstü gücünü bir kez daha görme fırsatı bulduk. Bu arada ben şeye de bir ilginç BP'nin CEO'su Tony Hayward'ın Common Dreams'de Robert Weissman... Bugüne kadar söylediklerinden bir ufak derleme yapmış Buket. Çok seveceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Mesela şöyle yorumlarda bulunmuş Tony Hayward. Dünyayı kurtarmak için çok fazla insan var burada ortalıkta. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Bırakın da işimizi yapalım demiş. Çevrecileri hı hı. yeryüzünden silmeye yönelik bir şey. Sanırsın ki yangın var millette seyretmeye gelmiş. İtfaiye giremiyor sokağa. Bunu hemen bu pışkırmadan hemen önce söylemiş işin ironik tarafı. Yani Stanford Business School'da bir konuşma yapmış tabii çok kar etti ya işte altı milyarlık altı küsür milyarlık kar var tabii herkes onu dinlemeye gidiyor. Bir iş nasıl yapılır diye Tony Hayward'ı ee, Hayward açıklamış yani ben krizde bir şirket aldım yani birkaç sene önce yapılmış bir konuşma bu. Şirkete devraldım ama bakın ne hale getirdim demeye getiriyor Alaska'da. O arada zaten Texas'ta bir rafineride 15 işçi öldü. Alaska'da büyük bir petrol sızıntısı dedikleri. Artık sızıntı mıdır değil midir bilmiyorum. Bu arada şeyi de unutuyordum. Petrol boru hattında durdurmuş şey, banaları kapatmış BP. Çünkü Alaska'da bu yeni bir sızma olmuş ve Yeni yani, bir sızmayı hakikaten BP bile kaldıramayabilir artık bu saatten evet, sonra. Hakikaten olmuş ama ve gazetelerde görmüyorum işin ilginç tarafı dün e, haber merkezinden. E zaten görme diye vanayı kapattılar. Yani en nihayetinde bu bununla bağlantılı değil mi? Kaldıramazdan kastım kar anlamında değil. Yani bu aa gibi böyle daha ha. gittikçe büyüyecek sıkıcı bir ses oluşmaz mı? Orada da patladı şurada i̇şte, da çatladı falan. Reuters haberini huzurlarınızda söylüyorum. Yani ana arter rafinerileriyle Alaska'nın petrol e, kuyuları arasındaki e, ne kadar sızma olmuş demişler birkaç bin varil. Cevap bu hı hı. ve durdurulmuş bilinmiyor yani ama kapasite olarak 104 105 bin varilden bahsediliyor. Bu Bunların Alieska diye bir şirket yalnız BP suçlamayalım diyorsun ya çok haklısın ben de sana katılıyorum. Başca sahipleri BP, Conoco Philips ve Exxon Mobilmiş bu <gülüyor> petrol boru altında. Ayrıca Unocal ve Koch şirketleri de küçük ortak. Hani var. böyle karamboller de yarasılır ya birdenbire aslında çünkü çıkar ortak değildir şirketler arasında ve şirketler de oyunun içinde birbirini yemektedir. Bu diğerlerinin çalım atması için güzel bir an. Ama e, topluca sektörün kafasına bir şey vuracaksak bu anlamda. Yani BP'nin geri çıkıp Shell'in öne çıkması hayatta bir şey değiştirmez. Evet, kesinlikle. Ya da Shell BP e, aklıma geldiği için hani e, petrol ofisi olur hiç fark etmez. E şimdi bir puanlama rica edeyim. Bir başka sözünü daha Tony Hayward'ın söylüyorum. Hemen kazadan bu sefer sonra bunu yapmak için böyle olması için biz ne yaptık bunu hak etmek için demiş. Yani kurban kendisi eleştiriliyor ya. Anladım. Yani. Bu felaket için. Yani bunu hak etmek için ne yaptık diyor. Kelime bu. Deserve kelimesini kullanıyor. Hem de biraz böyle argo. What, what the hell did we do to deserve this diyor. Yani başkan e, başlarsa kahrolasıdan. Ne yaptık kahrolası ki biz? Evet böyle. Üçüncü bir söz vereyim sana bizim kazamız değildi ama gene de sonuna kadar sorumluyuz temizleyeceğiz ve yapmak istediğimiz bu şey demiş ama bunu da seveceğini tahmin ediyorum bu buketten sana bir gül daha atayım. Meksika Körfezi çok büyük bir okyanus. Dökülen petrol ve dispersant dedikleri o hani zehirli madde. Şey, koru, korumak üzere evet, hesapladığı döktüklerin madde. ne olduğunu bilmediğimiz şey. E, bu çok e, total e, su hacmiyle ölçüldüğünde çok küçücük. Minicik kalır demiş. <gülüyor> bu tantana ne o zaman? Yok bir tane. Ne ha, tantana? Anladım biz çıkarıyoruz ha. tantanayı zaten. Bu Değil arada anda. 125 gemide geri çağrılmış. Kurtarma, temizleme çalışmalarına katılan neden biliyor musun? İşçilerde, gemide bulunan işçilerin bazılarında mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı başlamış petrolün yoğun olduğu yere gidince. Mevzu ne zaman ki yönetim kurulunda BP'nin mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesi başlayacak o zaman bir şeyler ifade eder hale gelecek. Oraya doğru gitmek lazım. Tamamen haklısın ve o zaman beşinci ve en baba sözünü Tony Hayward'ın sana sunuyorum. Bir buketin son gülü olarak bu ıı, kazanın felaket kelimesini de kullanmış. Onu da itiraf edeyim ki kredi vereyim yani ona. Bu felaketin çevredeki etkisi, çevre üzerindeki etkisi çok çok mütevazı, azıcık olacaktır demiş. Öyle mi? Ee, i̇yi. iyi. Yani haklı çıkmaları bizim açımızdan uygun olur. Çok. Hiç sıkıntı yok yani bununla ilgili. E, acilen bütün dünyanın petrole bulanmasını falan istiyor değiliz. Tam aksine istemediğimizden şirketlerini de istemiyoruz. Ama hani bağlantıyı öyle kurmak tabii ki perspektifle ilgili bir iş. Evet fakat yani boykot çalış şeyi gidiyor öfke yükseliyor. Facebook üzerinde bir milyon imza toplanmasına çalışılıyor. ...Obama da petrol şirketlerine... ...dur demek zorunda kalabilir. Ciddi bir... ...işte artık böyle... ...denetleme kuruluşlarının... ...hediye behiyelerle... ...ve seks alemleriyle... ...satın alınacağı durumu... ...engelleyebilirler mi bilmiyorum ama... ...BP böyle bir... ...el yapımı çamur... ...pompalamaya başladı... ...üstüne de beton dökecekmiş... ...hadi hayırlısı diyelim... Her yani bütün haber kaynakları şöyle de tuhaf bir durum var yani Anadolu Ajansı Ajans France Press'ten kaynaklı olarak Anadolu Ajans'ın bir kaba atıyor ama durdu durduruldu diyor hemen arkasından da hem en yetkili sahil koruma amirali hem de Obama durdurmanın henüz söz konusu bile olmadığını söylediler ve Exxon Mobil'den çıkanın en az iki katı oldu şimdiden söylendi başta. Hiç bulmaz bile deniyordu. En az iki katı ama çok çok daha fazla olması ihtimali daha önceki çeşitli defalar konuşma fırsatını bulduğumuz raporlardan çıkıyor zaten. Çok daha büyük. Şimdi bir de Singapur'da bir tane vardı. BP'nin de Alaska'daki e, pipeline'ın boru hattı durduruldu filan. Böyle bir durum var. Birkaç çevre haberini de ekleyip bitirelim. Bu yaz çok sıcak geçecek diye haberler geliyor tabii. Onlar geleneksel yaza giriş haberleri. Ee, biraz sıcak geçecek demiş DMI Genel Müdürü. Devlet Malzeme Met Ofisi mi? <gülüyor> Meteoroloji ha. işleri. E Mayıs, Haziran ve Temmuz ayını kapsayan mevsimsel tahminler tamamlandı demişler. İşte biraz daha sıcak olacak demiş. Geçiyorum onu. Hindistan'da aşırı sıcaklardan kaç kişinin öldüğü bile hesaplanamamış. Şri, e, Srin, Ganganar'da sıcaklık ne kadar olmuş? Kaç? 49.3 hmm. derece. Biraz yükselmiş. Rajasthan'da bu. Bunu ne zaman bağlayacağız petrole? Bağlamayacağız değil mi? Bağlamayacağız. Yani doğrudan göremiyoruz yok. çünkü suyun içinde yayıldığını böyle fıtı fıtı. Ölü sayısı pek vermek istemiyorlar ama CNN, IBN Haber kanalı ülkedeki ölü sayısının bu sırf aşırı sıcaklara bağlı olan ölü sayısının 134 olduğunu duyurmuş. Daha 3-4 günde devam edecekmiş. Bu Aydın'da orman yangını, Şanlıurfa'da orman yangını, Yunanistan'da da otoyolu. Basan kurbağalar var. Tamamen kapatmışlar filmini gördüm. inanamadım. Bu gördüm. konuda bayağı panik var. Çünkü deprem olacak dedikoduları başlamış. Çin'de de e, büyük depremden önce buna benzer bir kurbağa göçü yaşandığının görüntüleriyle birlikte genellikle servis ediliyor. Benim tahminim depremi bilemeyiz ama e, bir kur yakın bir göldeki... ...beslenme imkanlarının ortadan kalkması... ...daha büyük bir ihtimal diye düşünüyorum ben. Yani bu da fikir. Kurak, kuraklıktan. Muhtemelen yakınlardaki bir gölden... ...Selanik Trafik Polisi'nin... ...başı dertte yalnız. Yolu iki saat tamamen... ...kapatmış kurbağalar. Hop hop hop... ...bırak bırak gidiyorlar. Belki de e, Yunanistan'daki... ...halk hareketi yavaş yavaş... ...tüm e, hayvanları da kaplara hale... ...geliyor olabilir mi? Onlar da bir sivil itaatsizliğin içine girmiş ve yavaş yavaş ne yapıyorsunuz ya diye yollara doğru düşmüş olabilirler mi? Yok deprem ihtimali <gülüyor> Yatmadı aklıma. <gülüyor> ne bileyim aklıma geldi. Hani herkesler sokaklarda Yunanistan'da bu ara. Ee, yani Selanik polisinin bence en ufak tertlerinden biri kurbağa akını olabilir. Ama yani BBC'nin çektiği küçük bir video seyrettim. İnanılır gibi değil yani manzara. Bayağı kalabalık ve örgütlü görünüyorlar. Evet. evet. Ben de bir oradan zaten. Halı gibi dalgalanıyor evet. yani asfalt. <gülüyor> i̇şte grev günü. Yani böyle okuyalım. Olmaz evet, mı? hani olur. Bugün olur. de buradan olsun. <gülüyor> evet günün öteki önemli haberi de bir ciddi e, şeye gidiyor. İşte Gazze'ye denizden yardım götüren konvoyla e, ilgili... Bazı haberler var işte mesela Milliyet gazetesi bugün Akdeniz'de restleşme olarak vermiş. İsrail Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan dokuz gemilik filo karasularına girmekte diretirse komandolarla müdahale edeceği bu bir gerginlik yaratıyor. Yani e, özgürlük filosunun yarın bölgeye ulaşması bekleniyor. Şu anda e, gemiler 3 aşağı 5 yukarı aslında e, Kıbrıs'a doğru varmak üzereler. Çünkü tek Türkiye'den çıkan gemiler değil. Türkiye'den okuduğumuzda öyleymiş gibi evet, görünüyor ama. Öyle, hiç alakası yok. Aralarında Türkiye'den de, de. buluşacaklar. İnsani Yardım Vakfı'na ait Mavi Marmara gemisinde bulunduğu özgürlük filosu. Çok e, kapsamlı e, bir şey. İki Amerikan bayrağı taşıyan mesela bandıralı e, şey... Gazze'ye özgürlük gemisi var. İki Onun yolcu gemisi var. Atina'dan Avrupa'nın yaptığı kampanya var işte. Kuşatmaya karşı kampanya onların gemisi var. Ee, Yunan-İsveç e, ortaklığında bir gemi var ve e, amaç gayet belli. Yani İrlanda'dan, gemilerin... Yunanistan'dan, Cezayir'den ve Türkiye'den gemilerinde çıktı. Ta e, İsveç'ten de yola çıkanlar vardı yanılmıyorsam. Hı hı. E, yani e, Avrupa'da da işte kuşatmaya karşı Avrupa kampanyası diye bir şey var. Yunan-İsveç gemilerinin Gazze kampanyasında. Yani grup bayağı kararlı görülüyor. Zaten gemilerden birinin adı da. Umudun cüreti e, haline almış. The Audacity of Hope diye. Umudun cüreti grubun sözcüsü Greta Berlin bizi kimse durduramaz demiş. İsrail hükümetinin gemilere müdahale planı ise hazırmış. Hatta B planı da hazırdır herhalde. Yok böyle planına gerek yok çünkü bayağı e, deniz savaşı planlanıyor. Yani gemilere yandan yaklaşılacakmış. Yani korsan filmlerinde vardır ya yandan vurursun bordoya ardından hop e, kancalarsın evet. takır takır yan gemiye çıkarsın. E, böyle bir şey planlanıyor. Komandoların ağızlarında da eğri hançerler olacak mı? Sanmıyorum ama e, şimdi tartışma şuradan yürüyor zaten. Bütün bunlar eğer görülür ise hiçbir silahı olmayan... Tamamen sivillerden oluşan ve yardım malzemesi taşıyan gemilere şimdi komandolar baskın düzenlediğinde pek hoş görüntüler olmayacak. Özellikle e, İsrail devleti açısından durum zaten tartışma ya biraz galiba siz hukuk mu hukuk tanımıyorsunuz biraz da galiba hani tatsız oluyor işler denirken bunu yapıyor olması istedikleri şey değil. O yüzden şey konuşuluyor bir teknoloji varmış e, elektronik aletleri cözürde edecek onunla birlikte. Yapılacakmış saldırı. Saldırı diyebiliriz değil mi? Evet evet. Karasularımıza önce şöyle olacakmış. Plan şu. Milliyet gazetesinden okuyalım. Filoya önce karasularımıza kesinlikle girmeyin uyarısı yapılacakmış. Eylemciler diretirse diyor. Hı hı. Yani sularına girmeye. O zaman deniz komandoları filoyu zorla durdurup gemilerde silah araması yapacakmış. Tamam yapsın. Ardından gemiler Aşdod Limanı'na Ha Bir dakika orada iş karışıyor. Yani Çünkü e, silah araması yapması tacize girebilir ama bundan ötesi hukuk dışı olur. Çünkü gemiler oraya gitmek istemiyor. Ne sebeple çekecek? İsrail'in çünkü söylediği şey şu. E, girmeniz bu tarafa doğru. Yasa dışı. Hangi yasaya göre? Orası belli değil. Çünkü İsrail'in zaten... Uluslararası hiçbir sözleşme olmamasına ve kafasında bin bir tane bu konuda Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen devam ettirdiği ambargo delinecek. Bir yanılıyorsun. Nasıl? E, 4000 bin küsur yıllık Tevradi yasalara Yok canım aykır. Tevradi yasalarda böyle bir şey yok. Yani Tevradi yasa ne diyor? E, ambargo koyabilirsiniz Kitabım, mi diyor? Mukaddes'te yok mu peki. Ardından Aşdot limanına çekilecek ve yardım malzemesi İsrail tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Zaten sıkıntı bir türlü İsrail'in e, Gazze'ye geçişe izin vermemesi malzemelerle ilgili. Hani bunun da belgeleri var. Yani diyelim ki her şeyi bırak ameliyat eldiveni e, Gazze'ye sokmak istiyorsunuz. İsrail'in eline düştükten sonra girip girmeyeceği baya muallak girerse bile en az ve en az ortalama 50 gün 60 günlük gecikmelerden bahsediliyor ki genelde giremedi. Yardım malzemesi işte eylemciler ülkelerine gönderilecekmiş, postalanacakmış. Buna direnenleri de tutuklanacak. Şey de hazırlanmış, bir depo hazır hale getirilmiş. Tutuklu kampı. Tutuklu kampı evet, toplama kampı gibi bir şey yapacaklar. İşte Guantanamo'nun ufa. İddiaya göre operasyonun dünya basınına yansıması da senin dediğin işte o özel bir elektronik karartma mekanizmasıyla engellenecekmiş. Bu tıp ne kadar ilerledi miyim? Pardon tıp değil de teknoloji biz tıp derdik. <gülüyor> Gavur yapıyor kısmına giriyor Gavur hakikaten. <gülüyor> yapıyor. Ee, mesela bence Hedy Epstein'ın 85 yaşında holokostu atlatmış, soykırımı atlatmış bir insan kendini bir kampta bulması çok hoş olmayabilir mesela. Ne kendisi açısından ne İsrail devleti açısından ne de hiçbirimiz açısından. 85 yaşında kendisi ama... Bayağı dayanıklı ve kararlı bir, umudun cüretini taşıydığı söylenebilecek bir hanımefendi. Ayrıca birkaç diplomatik krizden de bahsetmek mümkün. Çünkü geminin içinde pek çok milletvekili var bir sürü ülkeden. Almanya'dan, İrlanda'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden iki eski diplomat. Bir albay... İşte Anne o yani 29 yaşında emekli albay. emekli albay ama çalışmadığı yer kalmamış hem de diplomat. Nikaragua, Granada, Somali'de, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Sierra Leone'da, Mikronezya'da ve Moğolistan'da çalışmış. Hatta 2001'de de. Ee, ...Afganistan'da yeniden Kabil'de açılan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin açılmasında bulunmuş. Yalnız kadın istemiyor bu Gazze'ye bunların yapılmasını. Onu da tutuklayacaklar mı acaba? İlginç. Yani bütün bu olan biten ne şekilde e, cereyan edecek gerçekten önemli. Ama burada önemli olan bir başka nokta daha var ki bence tatsız taraflarından biri de o. Türkiye'deki gazetelerde böyle yansıyor. Umarım gerçek değildir diyelim. Türkiye dışlarında bu işin içine parmak attığı ve e, efendim olacak bu özgürlüğün sesidir. E, i̇şte artık çarpıcı eylemler zamandır falan dışları git binanda otur demek evet. gerekiyor. Çünkü sivil alanın içinde devletlerin yeri yok. Devletlerin Kesinlikle girmesi demek de, işi kimin de. işini kimin yapıyor olduğunun biraz karışması demek. Evet İsrail kendi savaş kabinesi kurar. O her türlü şeyi hı hı. zaten çiğniyor ama... Zaten eylem İsrail Devleti'nin politikalarına karşı ama Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın burada ne işi var? Yani bir kaybolduk durum hakikaten düzden bu. Yani sivillerin yaptığı bir eylemi, sivil bir eylemliliği ve sivil bir kararlılığı bir devlet gelip üzerine oturmaya kalkarsa bu ahlaksız olmuş olur. O yüzden bu işe karışmaması gerekir. Yok karışacaksa, karışacağı yer şurasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir Türkiye. Bu konuda uluslararası toplumdan bir karar çıkarır. Yoksa buna şark kurnazlığı diyebilir birileri ben diyeceğim şahsen. Evet yani burada hiç e, devlet politikasına alet edilmesine hiçbir lüzum yok. Ve Başarılı, böyle bir mi kirletir böyle bir şey. Evet uluslararası zaten gayet ciddi bir etkinlik bu sivil etkinlik e, dünya tarihinin gördüğü önemli Uluslararası hı hı. etkinliklerden biri. Yani bırakalım Hediye Epstein'a ne yapacaklarını çok merak etsin dünya. Biz de merak edelim ve görelim sonucunu. O kadar kolay değil bu işler yani. İsrail yani dün başka İsrail e, vatandaşı veya e, İsrail vatandaşı olan yakın akrabalar olan insanlar da vardı gemide. Onlarla da çeşitli röportajlar gördüm. Yani tutuklanırsam ne olacak bilmiyorum. Annem babam İsrail'de yaşıyor. Ben herhalde bir daha ülkeye sokmazlar falan diye endişe olan insanlar vardı. Krizin ne şekilde gelişeceğine dair kontrolü e, devletlerin eline bırakmamak gerekiyor. Sivil itaatsizliğin, sivil eylemliğin zaten temel e, şeyde bu cüretkarlığı da. Umudum burada. Emekli zaten. albay 20 şunu e, savaş gazisi aynı zamanda. Kendisi e, şu şunu yazıyor, şansımız haberde giderse İsrail, Mısır, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuksuz, uluslararası hukuka aykırı kuşatmasını ve kolektif cezalandırılmasını 1,5 milyon Filistinli'nin Gazze'deki kolektif cezalandırma operasyonuna Karşı çıkıyoruz. Gazze kuşatmasını kırmamızda bize nasıl yardım edersiniz diye bir sorusu var. Çok önemli bir suyu gelişme. E, bu arada Birleşmiş Milletler'in iktidar çağrısını nasıl buluyorsun peki? Yani <gülüyor> e, standart buluyoruz herhalde değil mi? Onlar Tüm genel tarafları evet, dikkatli anlaman. ve sorumlu davranıyor. Taraf mesela edelim. şimdi... Bu gemideki insanlar gemilerle dünyanın orasından burasından yola çıkıp yardım malzemesi götürmeye çalışan insanlar taraf mı? Ya da hani çatışmanın tarafı mı? Daha doğrusu taraf tabii ki ama. Yani İsrail donanmasına bir e, şey yapmayın diyor değil mi? Onu top, demiyor. Top ateşine tabi ha, evet, tutmayın bunu diyor. Bunu da mesela. diyor. İtidarlı davranın diyor. Ya İsrail'e değil. Şeye, Filist, öbür taraftakilere yani sivil eylemcilere. Sakın İsrail gemilerini batırmayın filan mı diyor? itidalli davranın mı diyor? Ne diyor yani? Ya işte bir şey dememenin yolları var ya. İnsanlar böyle ahlaksız açıklamaları hayatın pek çok yerinde yapıyor. Öznesi belli olmayan, kime gittiği tam belli olmayan. Tüm tarafları dikkatli ve sorumlu davranmaya davet edelim. Şimdi sorsan Bilmiyorum. İsrail tarafı da buna dahil değil mi? Daha ne desinler değil mi? Evet ve İsrail ise... Özgür Gazze Hareketi adlı grup tarafından organize edilen bu sekiz gemilik yardım konvoyunu ucuz siyasi gösteri diye nitelenmiş. Yani hani böyle bir şeyler demek zorunda olduğu çok açık. Aslında çünkü buna benzer uluslararası eylemlikler pek çok alanda yapılıyor. Hani Türkiye'nin güneydoğusunda da buna benzer veyahut bir yanıyla benzeyen uluslararası eylemlikler yapıldığında genellikle... İşte manyak İtalyan, geri zekalı Alman falan diye devam eden haberler okuduğumuzu hatırlamak <gülüyor> lazım. E, bu da bir başka boyutu işin. Yani mesela işte haber Türk'te gerçekten beni irite eden e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin işe karıştığına dair iddia var. E, İsrail beş ülkeyi siyasi şov yapmayın gemilere komando çıkaracağız diye uyardı. Türk dışişleri cevap verdi. Bu insani yardımdır. Gazze için sıra dışı tepki vermenin zamanı geldi. Devletler asla sıra dışı tepkiler istemezler. Ee, sıra dışı tepki vermeyi de ilan edemezler dünyada evet. devletler. Yani sıra dışı bu, tepki bu, zamanı geldi. Yapar. Aynen öyle. Yani Çünkü neyle ilgili sıra dışı tepki vereceğini devletler karar veriyorsa veyahut e, Türkiye Cumhuriyeti hakikaten radikal eylemliklerden yanaysa bunu başka alanlarda da görmek gerekir ki değil. İsrail'de yani zaten sıra var. dışı değil sıra içi davranmaya davet ediyorlar. Aynen öyle. Yani hukukun... ...davranmadığından sıra dışı bir cevap vermek gerekiyor ve Amerika'dan bilmem nereden Türkiye'den kalkıp gemilere doluşup bir yere yardım malzemesi götürmeye çalışıyor insanlar. Canını dişine takıp bunu kullanmamak lazım hiçbir şekliyle. Bence öncelik herhalde bu noktada olmalı değil mi? Hani Türkiye'nin uluslararası gücü, medyatik görünürlüğü falan filan gibi işlere kurban edilirse bu ayıp olur. Evet bu... Bu çok maalesef yarın programımız olmadığı için asıl yarın ve hafta sonu hareketlenecek bu olayı. Ee, çok kolay takip edemeyeceğiz açık gazetede ama Pazartesiden itibaren. Bunu zaten veriyor olacağız. Bari güzel bir sözle bitirelim. Ee, Gazze'ye gidenler şöyle demişler. Biz barış aşıklarıyız. İsrail gözümüzü korkutamaz. Her şeyi gözü alarak yola çıkıyor. Evet şimdi ve burada Açık Gazete, Açık Radyo 94.9, Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ve saat 8.42. Bugün e, Ahmet İnsel Gümülcine'de, onun yerine de 27 Mayıs'ın 50. yıl dönüm programını da saat 9'dan itibaren 4. ve son bölümünü yayınlayarak bitireceğiz. Kendisinden izin aldık. Gümülcine muhabirliği de yaptırabilirdik ama... Bütünlük bozulmasın, bu dört hafta, dört günde tamamlansın dedi. Ona da buradan bir teşekkür edelim. Evet, 27 Mayıs müdahalesinin diye geçiyor Anadolu Ajansı bile korka korka darbe demeye dili varmıyor kimsenin yakın. E, tarihin Bütün darbeler tarihinin başlangıcı olan bütün darbelerin anası olan darbe hala darbe demekten çekinen Mesela Anadolu Ajansı var 27 Mayıs müdahalesinin 50. yılında genç siviller Adnan Menderes Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yargılandığı mahkemelerin kurulduğu Yassıada'yı adayı ziyaret etti diye bir haber var. E, yargılanmış kişilerin birinci derecede yakınlarını da taşıyan vapur Kabataş iskelesinden hareket edip Kadık Kadıköy'e uğruyor. Buradan da yolcu alıp Yassı Adaya gidiyor. Burada eski DP, Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu da kendisini bir boşlukta hissettiğini belirtip yargılamanın yapıldığı spor salonunun içinde bir konuşma yapmış. Bir boşluk içinde hissediyorum kendimi. Çok mu üzülmeliyim yoksa benim üzüntümden sevinç duyacaklar olacak mı yoksa daha dik mi durmalıyım diye konuşmuş. Celal torunu Emine Gürsoy Naskali'de 27 Mayıs askeri müdahalesinin 50. yılında hala içinde bir acı hissettiğini, bu acının yanı sıra bir mücadele hissenin de içinde var olduğunu belirtmiş. Yani mücadele hissi de darbeci zihniyete karşı durulması gerektiği, ve bu yönde elimizden gelenin yapılması gerektiği hissi demiş. Yani bu darbe eli silahlı bir çete tarafından yapılmıştı. Bir silahlı cephesi vardı bu işin. Aynı zamanda bir siyasi cephesi de vardı. Muhalefet olup iktidar olamayan bir partinin iktidar hırsı vardı diyor. Hı hı. Bunun pek çok kanıtı ve örneği var. Halk Partisi'nden bahsettiğini herhalde hepimiz biliyoruz. Bunun Cumhuriyet Halk Partili hukukçular... Dağıtum tartışmıyor muyduk? Ee. İsmet'in önümü e, kim kimin emrinde? Adlı aman ee. paşam ben sizin emrinizdeyim. Yo yo efendim ben sizin diye devam eden hikaye. Ve ağır tarafı da Cumhuriyet Halk Partili hukukçular darbecilere akıl veriyorlar. Sonrasında da diyorlar ki eğer bu Demokrat Parti iktidarını çok vahim suçlarla suçlayıp cezalandırmazsanız siz suçlu duruma düşersiniz diyor. Yıldıray Uğur'un da dünkü yazısında bir de fotoğraf vardı yazısının ortasında. Bir kadın, şık giyimli bir hanım topuklu ayakkabılarıyla yerden bir taş alıp Adalet Partisi'ne, Demokrat Parti'den sonra kurulan partiye atıyor. Atmak üzere taşı alıyor. Hı hı. Ve kızmasının sebebi ne? Evet. Bayarı neden asmadılar? Ha. Evet, böyle yani... Bu üç aya belirtmek istiyorum demiş Naskali. Emine Gürsoy'un Naskali. Elbette ki bu salonda cereyan eden olaylar kurulan mahkeme kurmaca bir mahkemeydi. Kararları çok çok öncesinde verilmişti. Mesela darbe Mayıs ayında oldu. Temmuz ayında bir dergide bir sehpa resmi altında Celal Bayar'ın fotoğrafı. Onun altında suç ve cürüm ifadesi yer alıyor. Mesela işte bu da Metin Toker'ın akis. Dergisi bugün bizim de programımızda konuştuğumuz konulardan biri. Ee, Fattin, e, Bilge Gürsoy, Celal Bayar'ın torunlarından Bilge Gürsoy da askeri müdahale sırasında 3 yaşında olduğunu, hayatı boyunca bu olayların konuşulduğunu anlatmış. Tek dileğim böyle olayların yaşanmaması demiş Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener'de. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarıyla meclise gelen insanlar ancak onların oylarıyla gidebilirler. Dolayısıyla ben bunu hiçbir zaman içime sindiremedim diye konuşmuş. Konuşmaların ardından da katılımcılar spor salonunun duvarında asılı olan buradaydık yazılı tabelaya imza atmışlar ve İstanbul'a hareket etmişler. Evet böyle bir tarih özür bekliyor diye 50 yıl sonra aynı salonda buluşma olduğunu da belirtelim. Yani Adnan Menderes Başbakan, Dışişleri Bakanı Fatih rüştü zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişlerdi. Çok hala ağır bir ...travma yaşadığımız da söylenebilir. Zaman Gazetesi de tabi... ...ilginç fotoğraflar... ...yayınlamaya devam ediyor. Yassı da gerçeği adı altında... ...Abdullah Kılıc'ın kaleminden... ...gerçekten... ...dün bir tripodun ayağından... ...yani üç ayağının... Hı hı. ...sehpa gibi gösterilip... ...Menderes'te tam ortasında... ...bir açıdan çekildiği zaman... ...daha yargılanırken... ...idam edilmesinin ilginç bir örneğiydi... ...Yassı Adı'dan çıkma bir fotoğraf... ...bugünkü müthiş fotoğrafta da... ...Yassı da ...Komutanı Albay Tarık Güryay... ...mahkeme salonunun... ...tam ortasında... ...sanıkların yanı başında kurulan... ...özel bir kürsüden... ...izliyor ve müdahale ediyor. Ben ]ydi. onu anlamadım, yani okudum da özel kürsü... ...hakim kürsüsü değil değil mi? Yani Hayır, onu, hani komutan öyle kürsüsü. Ya. Ayrı bir kürsü cinsi... Evet. Ve orada işte elinde zaman zaman da kalkıp kırbacıyla konuşma filan diye böyle tehdit ediyor sanıkları. Pek bildiğimiz anlamda bir mahkeme değil yani özgürlük ve anayasa bayramı olarak 20 yıl kutlandı ama yani özgürlük ve yasalarla pek bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Hatta tarihe kara bir leke olarak geçmiş olduğu konusunda da en azından ben bu kanaatteyim. 50 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraflar da gerçekten bir katliam, artık hukuk katliamı olduğunu ortaya koyuyor. Yani Yassı adada salonun ortasında ada komutanı Albay Tarık Güryay oturuyor. Bir tarafında hemen yanında sanıklar ve tanıklar, diğer yanında da hakim var. Ve istemediği her ifadeye, her karara müdahale ediyor. Yani bu hakikaten... Ha, çok da. garip bir durum değil aslında yani adamlar zaten silahlı kulaşı gelmiş onu bunu tutmuş falan filan. Ama yani. mahkeme görüntüsü olması kanguru mahkemesi derler buna bazı. E, bazı derler çünkü ülke. böyle bir mahkeme cinsi vardır en nihayetinde. Hakim de şey diyor mesela. Hakim baş oluyor ki bir yerde sanık Celal Bayar Kemal Aygün'un size bir müracaatı oldu mu diyor Topkapı olayları diye adlandırılan bir olay. Celal Bayar aynı konuyu yüksek soruşturma kurulunda da sorduklarını... ...bu müracaatı hatırlamadığını söylüyor. Hakim ne diyor dersin? Elinizi cebinizden çıkarın diyor. Hmm. Mevzuyu buraya bağlamış yani. Evet. Ondan sonra şey de güzel tabii Bayar... ...İnönü'yü... E İnönü'ye husumetim olmadı diyor Celal Bey. Hatta onu himaye ettim deyince Başol gene sinirleniyor hakim. Salim Başol. İnönü'yü ne zaman himaye ettiniz? İnönü sizin himayenize muhtaç bir duruma düşmemiştir diye bir yorum. Ben Sence bu yorum olur mu? İhsası rey manası taşır mı hakimin? İnönü sizin size mi kaldı İnönü şey yapmak demek hakime? Hakimden geliyor. Hı hı. Muhalefete düştüğü zaman da sözünü sakınmamış ama nezih olmayan tek kelime ağzından çıkmamıştır diyor. Hakim söylüyor bunu yani. <gülüyor> Mücadelenin parlak bir numunesini vermiş. Himaye ettim fazla oldu demiş Celal Bayar'a. Bu cümleyi kullanamazsınız diyor. Hı hı. Ve salonda da büyük bir alkış kopuyor. Bunun üzerine seyirciler arasında. Hakimden azar işten bayar bu alkış üzerine savunmasını yarıda kesmek zorunda kalıyor. E, ama en güzel taraflarından biri de hakim konuya gir diyor. Menderes hangi konuya beyefendi diye soruyor. İzahlarınız birbirini tutmuyor diyor hakim salim başoğlu. Her anlatışta başka türlü oluyor diyor beyefendi diye izah etmek istiyor Menderes sözünü kesiyor mesele nedir diye ve en buç noktada hakim salim başol hürriyet mücadelesi veren üniversite gençliğine neden mani oldunuz diyor hı hı. hürriyet mücadelesi veren çocuklar bir şey uğruna canla başla uğraşıyorlar diyor sence bu bir ihsası rey sayılabilir mi Çocukların canla başta çalıştıkları şey bir darbe olabilir mi? Ön hazırlık açısından. Böyle bir kanguru mahkemesi yani. Yani e, bütün bu olan bitenle ilgili galiba hani geçen süredeki en önemli şeylerden biri e, 50 senede bununla ilgili fikrimizin değişmiş olması. Yani kamuoyundaki e, genel eğilim başka türlü gösteriyor ibreyi. Yani aman da ne güzel, oh darbe oldu, vurun kafasına, şunu da asın, bu da vardı falan filan hikayesi. Özgürlük pek geldi, tutmadı. tutmadı mı diyorsun? Yok, buralarda pek satmadı bu özgürlük işi. Peki sana o zaman bu haberi yorumlamanı rica ediyorum. Çok güncel bir haber vereceğim. Dün olmuş. Dinliyor musun? Hı hı. Abdi İpekçi Parkı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, açıklama yapan grubu, bir, yani bunu protesto eden grubu sloganlarla protesto etmiş ve 27 Mayıs halka özgürlük vermiştir. 27 Mayıs politik devrimdir. İbareleri yazılı dövizler taşımış ve bu sloganları atmışlar. Yani fikirleri pek değişmemiş. En azından Halkın Kurtuluş Partisi nin... ne demişler? Eee... 27 Mayıs halka özgürlük vermiştir. 27 Mayıs politik devrimdir. İbareli e, yazılı dövizler taşımışlar ve aynı sloganları dağıtmışlar. E, 27 Mayıs hareketiyle halktan yana çok önemli değişiklikler yapıldığını belirterek... ...bunun en somut belgesinin 61 anayasası olduğunu belirtmişler. Hakikaten e, iyi. Bu, bu yılın haberi mi? Dünün. Öyle mi? <gülüyor> Emin misin? 50 yıl öncesinin haberi aslında ya yani üç aşağı 5 yukarı e iyi. yani hani halkın Kurtuluş Partisi'ne başarılar dilemek gerekiyor herhalde başka diyebilecek bir Ama şey yok seni şey yapıyor bana mı diyor Evet yani yalan fikir değişti diyorsun ya sen, <gülüyor> 50 yılda hiçbir fikir değişmemiştir taş gibi taş gibi dimdik diyemiştir ya tabi ki yani <gülüyor> bütünde bir değişiklik olduğu iddiasında değilim dün mesela yine tünelden işte e, darbelere karşı 70 milyon adım yürüyüşü yapıldı. Sivil savunma eylemi gerçekleşti 27 Mayıs'ta. Yine bir darbe yıl dönümünde. O kadar çok darbe var ki sık sık sivil savunma eylemine çıkmak gerekiyor. E, neyse. Bu seferki 27 Mayıs'tı e, 1500'den fazla insan bir araya gelmiş. Epey de tantanalı, coşkulu bir grup halindeymişler. E, Taksim'e kadar yürünmüş. Ve bu arada tabii e, CHP'nin önden geçerken CHP yine pankartı açmış. Mesela hani sadece Halkın Kurtuluş Partisi ile ...kısıtlı bir durumdan bahsetmiyoruz. Panka, yani şey mi? Beyoğlu Şubesi mi? Beyoğlu Hümeten. Şubesi tabii. Yani Peki Caddesi ama üstündeki. o zaman şeye... ...yeni genel başkanına... Yok tabii yaşasın 27 değil. Mayıs... ...oh oh halkın devrim falan yazmıyormuş üstünde. Ee, anlayabildiğim kadarıyla... E, ...Recep Bey dur de darbe dur de 12 Eylül'de falan gibi bir şeyler vardı. Bir de inanına baykal inadına, i̇nadına sol yok. E o bitti. Değil. İnadına Kılıçdaroğlu inadına sol da tutmuyor. Bir prozodi sıkıntısı var. Bu sefer bir de bildiri atmışlar yukarıdan aşağıya. Yani bayağı provokatif bir şekilde darbelere karşı yürüyen insanlarla bir sıkıntısı var CHP'nin. Her seferinde oluyor. Bu sefer ama daha hazırlıklıymışlar. Bildirili falan. İnsanları kuşlamışlar yukarıdan. Eee yani aynı yere koymalı mıyız, koymamalı mıyız bilmiyorum ama Halkın Kurtuluş Partisi en azından ne dediğini söylüyor. 61 harikadır, oh da ne güzel, süper diye. E, şimdi CHP niye böyle bir eylemlik yapıyor, orasını anlamak başka türlü bir zorluk getirdi. Neyse. Halkın Kurtuluş Partisi halkı kurtarmıştır 27 Mayıs ve devrim yapmış. Halkın dedi. Kurtuluşundan kasıt bu muymuş yoksa? Evet. Aa, Halkın ben hep Kurtuluş başka partisi türlü anlıyordum partisi Halkın 27 Mayıs halka özgürlük vermiş, halka kurtarmıştır ve... Devrim yapmıştı. Politik devrimdir diyor. Devrimler kaça ayrılır çocuğum abi? Ee, halkı kurtaranlar, halkı kurtarmayanlar olarak ikiye diyebiliyorum ben. Aslında çeşitli bir, e, ben çizelge yaptım koydum tarih şeridi gibi koridorun duvarında gördün mü? Şimdi 27 Mayıs İyide. Kurtaran. İyide arbe. Evet. 12 Mart biraz nötr. daha kötü. Nötr. nötr. 12 Eylül Allah kötü. Allah belasını versin. 28 Şubat Olabilir. İyi. İyi. İyi. İyi mi? Olabilir de Olabilir. Mi? Böyle turuncu sarı ve kırmızı arasında gidiyor. Neyse. Sergisini sonradan açarız. bu Darbeler <gülüyor> çizer. 27 Nisan kimse çok şey yapmadı onu ya. Teşebbüsleri ayrı mı? Bir... Teşebbüsler ayrı bir sergide diyorsun. Evet, ayrı bir sergi Tamam. Ayrı. Öbür karşı salonda yapacağız onu. Yani karşı duvarında. Pardon koridorun. Orada camlar... Evet durum bu. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni bir ultimatom gelmiş. Bir anlaşma, kazara çatışma çıkmasını önlemeye amaçlayan anlaşma feshedilmiş. Biz de Güney Kore gemilerini batırırız demiş ihtilaflı sulara girersen. Gayet gerilimli bir durum var. Senato komitesinde de Amerika'da Eşcinsel asker yasağını kaldırma kararı çıktı. Buna şey diyorlardı işte. Sorma söyleme diye çeviriyorlar. Don't ask don't tell politikası. Aslında bunun ne sen sor ne ben söyleyeyim şeklinde Türkçe olarak söylenmesi daha uygun olur bence. Neyse 12'ye 6 16 oyla yasayı da iptal etmiş. Bir ayrımcılık daha hafiften hafiften ortadan kalkıyor. Evet, bir de bir, gene Tuzla'da bir tersane işçisi daha hayatını kaybetmiş. 23 yaşında Metin inanır. İki çatışmada iki şehit var Türkiye'de. Böyle bir şeyi de bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi şeyden sana Senin çok seveceğin bir haber de var. Toronto polisi, Kanada polisi çok iyi hazırlanıyormuş. G20 toplantısına tamamen hazırmış. Yepyeni bir silahla. Ha, yeni bir şey mi bu? Evet yeni. Se soru. Ses topları. E, bunu kullandılardı bir yerlerde. Birileri kim olduğunu da hatırlamıyorum. Ama Biz bu haberi ilk kullanış. İkinci ya da üçüncü 120 desibelmiş. Acı sınırının şey 120 desibel hem jet derin sağır eden sesi hem de insan ac, ac, sesten mahvolma eşiği onu aşacak durumda bir şey yapmışlar müjdeler olsun G20 toplantısında daha var onu da gelecek ay o zaman konuşuruz bu ses da evet şimdi ara verilmek zorundayız bir son dakika haberim var Hindistan'da bir tren kazası olmuş Batı Bengal'de Kalküte yakınlarında Demiryolu rayları üzerinde patlama meydana gelmiş, mağcuların yaptığı iddia ediliyor. Devlet tarafından çok, çok özür diliyorum. Ardından da bir yolcu treniyle hızlı hızlı bir yük treni birbirine girmişler patlama sonucu. 65 ölü var. Of. Ölü sayısının hızlı artmasından endişe ediliyor. Yüzlerce de yaralıdan bahsediliyor. Böyle bir haber geldi. Evet tatsız bir haberle badmurizing çalmıştık. Aa, buldum CHP gençlik kolları ne şeriat ne darbe tam bağımsız Türkiye atmışlar slogan olarak. Burası Türkiye radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara ...Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 50. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesi açık gazeteler. Değerli dinleyiciler yazsa ada saatini açıyor Hazırlayan ve sunanlar Ali Bilge, Ömer Madra. tek muhterem başkan ve yüce divan muhterem yüksek iddia makamı sözlerime başlamadan önce not ettiğim müdafamda <gülüyor> tekrarlar hatalar ve dil sürşmeleri olursa mazur görmenizi son derece istirham eder Muhterem Reis Bey efendim, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır. Bu ciheti kayıt ve tespit etmekten maksadım son derece özel mahiyetleri itibariyle bunların çok değişik ve nisbi telekkilere maruz ve zaman içinde süratle değişen ve mekana göre de yine çok değişik görüş ve neticelere bağlı bulunan meselelerin veya siyaset hadiselerinin ortaya çıkardığı bu davalarda Zamanın siyaset cereyanlarının ve içinde yaşanılan heyecanların tesirinden uzak kalabilmelerin, kalabilmenin müşkillerine işaret etmekten ibarettir. Evet Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete ama Açık Radyo için özel bir yayın olarak 27 Mayıs darbesinin 50. yıl dönümünde özel programlardan özel program yapıyoruz ve onun Ali Bilge ile hazırladığımız bu programın dördüncü bölümüne de girmiş bulunuyoruz bugün. Şimdi son bıraktığımız yer Ali Bey şeydi yani işte bu hukukçu hukuk adına yani Tevfik şair dediği gibi kanun diye kanun diye kanun tepelendiği hatırlatacak bir şekilde. Hem hukuka oldukça aykırı şeyleri yapıp savunup hem de mahkemelerde de tanık olarak ifade vermeleri gibi çok pervers bir olay da yaşanmış değil mi? Evet yani demin sonradan çok değerli hocalarımızın da kişilerin de buralarda tanıklık ettiğine hem anayasayı hazırlıyorsun hem de olağanüstü mahkemede. ...mahkum olmaları için... ...gerekçeli tanıklık yapıyorsunuz. Evet. Yani, Korkunç bir şey. Yani. Hakikaten. Şeyi de çok iyi hatırlıyorum. O dönemde böyle insanlara... ...yassal da mahkemede bir sirk gibi... ...gösteriler halinde şey kaldırılıyordu... ...vapur kaldırılıyordu... ...ve... eski ...mesela hatırlıyorum... ...annemde şey olduğu için... ...şimdi aile deyince... ...tekrar döndüm... ...aklıma geldi... ...Fuat Aral'ın işte... ...Maliye Bakanı'nın kızı filan... Ona da davetiye geliyor, gelin seyredin diye, bakın işte neler oluyor diye. Yani o bir savcı alta, Ege'ler alta, Ömer Egesel ve Salim Başol, hiç kulaklarından her gün yasada saatleri. Var. Saattir. Değerli dinleyiciler, yasada saatini açıyoruz. Ayrıca da televizyon yok ama insanlar gidip gemilerle götürülüp seyrettiliyorlar şovu. Ve bu işte kızılcık sopasıyla falan dolaşan Tarık Gürge'yi hepsini seyrediyorlar. Ve bunun adına da hukuk, özgürlük ve anayasa bayramı falan deniyor yani. Sinemalar için bir çekim yapılıyor. Düşükler. Vatan Cephesi Başkumandanı Kemal Aygün. Barların haracçı başısı Faruk Oktay. ...ve üniversite gençliğinin amansız celladı Bumin Yamanoğlu. İşte İstanbul'un kumar, eroin ve cinayet kolektif şirketi. Oz vermeden edemez. Sofrasında kilosu bin liraya satılan siyah havyar bulunmamakla beraber bayar iştahından bir şey kaybetmiş görülmemektedir. Evet. Yasa diye getirilirken yeterli film çekilmediği için bütün bu insanları tekrar oynatıyorlar. Yani sanıkları. Sanıkları. Vapurdan, motordan çıkıp gelmeleri... Ee, ve bunun üzerine Bayar buna dayanamıyor, ben oyuncu değilim deyip intihar etmeye kalkıyor. Evet. Ondan sonra ve bu insanları bu sinemalarda o dönemde gösteriliyor. Bunların adaya getirilişlerinin fotoğrafları dönemde inanılmaz bir skandala sebebiyet vermiştir. 100.000 bin Türk lirasına Hürriyet Gazetesi'ne satılıyor. Ve Milli Birlik Komitesi içerisindeki bir çatışmadır bu. Ee, sizin annenizin, babanızın alyansları Gidim. da bunları finanse, bunları finanse ediyor. Tabii. Ondan sonra e, do dolayısıyla yani gösterilen e, bu kötü muamele e, başlı başına incelenmesi gereken bir olay. E, yani sonuçta cezalandırabilirsin Suçlu pek çok hususu var. Demokrat Parti'nin yanlış yaptığı, e, hiçe saydığı. Ee, bu bu rejim işte, bir kere seçimle gelen seçimle gider e, olayı bozuluyor. 15 yıllık demokrasi tarihi, o zaman 15 yıllık bir demokrasi var Ve bir başlangıcı teşkil ediyor. Ondan ve, sonra da sonu gelmiyor. Sonu gelmiyor, da, gelmiyor zaten. Çorap söküğünden farksız. Ee, bu, mesela yine e, Necip Sol ve Aydın Kamuoyunun ana, e, 61 Anayasası'nda görmediği hususlardan biridir. Tabi sanatörlük. Ha, bu da çok ilginç bir nokta. Ben gayet iyi hatırlıyorum bunu ama genç arkadaşlarımızın hayatında ilk defa duyduklarına eminim şimdi bunu dinleyenler. Bu tasfiyeden sonra kalan 23 kişilik Milli Birlik Komitesi ömrü boyunca daha sonraki demokrasiye geçiş yani 61 seçimleri sonrasında yeniden bir meclis oluşturuluyor ama meclis böyle şey yani elini kaldırana eline vurulacak bir, sürekli cuntaların hakim olduğu. Tabi senatör oluyor Milli Birlik Komitesi. Yani korunuyor. Darbeyi yapanlar 12 Eylül'de olduğu gibi. Şu anda 12 Eylül'ün o koruma maddesi referanduma. Evet yaptıklarından hiç sorumlu değil. Ve de. Franklerin dediği gibi imputable. Yani cezalandırılamaz, dokunulamazlık Kesinlikle. statüsü kazanıyorlar. Ve e, tabi senatör demek ömür boyu, ömür boyu demek. Yani tabi doğal kabul ediliyor. Natürel senatör. Onlar öyle. O senatonun ayrılmaz parçaları bir de e, Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar tabii senatör oluyorlardı o dönemde. E, yani önce seçiliyorlar e, ondan sonra bildiğim da ebedi. Kadarıyla, hatırladığım kadarıyla İsmet Paşa tabii senatör oluyor. E, Celal Bayar bu olayı e, kabul etmiyor. Bu 61 anayasasına ilerici karakter verilmesinde tabii ilerici yönleri olmayan yönleri yok değil. Örneğin üniversiteler özelliği, örneğin radyonun özelliği. E, bu, bu iki özertliğin de ben sonradan şöyle Demokrat Parti bu konuda çok tahakimci olunca burada özgürlük alanı açılmış. Ve bu iki özertlik de çok kısa bir süre sonra da elden alınmış zaten 12 Mart'ta. Evet. Yani siz özert üniversiteye girmiştiniz. Evet. Radyo televizyon televizyonu yoktu o zaman özertti. Evet. Ama bunlar 12 Mart'ta birlikte o genişletilmiş anayasanın hatırlarsınız Memduh Tahamac'ın 12 Mart'ın darbe liderinin bir lafı vardı bu anayasanın kimi yerleri bol bu elbiseyi evet, daraltacak. Daraltacağız. İşte bunlarla Gayet daraltılmış iyi. ama bu şunu ortadan kaldırmıyor. 61 ay anayasasının e, antidemokratik e, ve e, gerici yanlarını e, görmezlikten gelmemizi e, adeta diktatörel e, işte askeri militer yani milli güvenlik kurulu yeterli. Başlı başına yeterli buna e, herhangi bir şekilde özgürlükçü bir metin e, Denememesi evet. için yeterli. Tabi senatörlüğü falan saymıyorum bir de. Bir kısım milli birlikçiler sola kaymışlardır zaman içerisinde tırnak içinde. Bu da o şeye bir de DP'lilerin, demokrat partilerin anti komünist olmaları. Darbenin aslında o darbeye getirdikleri tahlillerde bir komünist parmağı arama ki Celal Bayar ölene kadar her... Kış bir komünizm gelecek evet, şeyle yaşadı. Öyle, öyle, öyle, Bunlar öyle. birleşince, yani bu tabii sosyal bilimciler açısından incelenmeye değer bir şey. Neden ilerici bir karakterle sunuldu, takdim edildi? Aslında içindeki özünde çok ciddi sorunlar barındırmasına karşın Bunları söylemek mümkün gözüküyor. Tabii bir de yargı bağımsızlığı denilen ve kuvvetli bir yargı şeye geliyor. Anaysa Mahkemesi devreye giriyor. Yani o on yıllık... E, şeye Anayasa Mahkemesi daha önce Danıştay devreye giriyor. Yani yasama Anayasa Mahkemesi ile yürütmede Danıştay ile kontrol altına alınmış oluyor. Aslında bunlar önemli pozitif, pozitif şeyler evet. ama burada da kantarın topuzu öbür tarafa kayıyor, öbür tarafa tabii. doğru kaçıyor. Ve e, yürütmenin icraat kabiliyetinde sorunlar yaşanıyor. E, evet kuvvetler e de pek şu, Askeri yargıtay giriyor mesela. Ha. Mesela iki başlı yani, yargının da başlangıcı, da 60. başlangıcı gene 60, 60. anayasası ki bu da başlı başına son derece önemli bir bütün dünya yani demokratik ülkelerin e, mevzuatında hiç görülmeyen e, bu iki başlı yargı hala büyük bir şikayet e, konusu olan ve hala üstünden bunca yıl 50 yıl geçtikten sonra kurtulmakta güçlük çekilen. Şey daha henüz bitmedi. Bitmedi canım. Maske, 12 baş... bu iş daha de da işte Tabi. Milli güvenlik devleti ve askerin vesayeti tam tekmin oturdu yani. 60'ta yarım yani. Bir de tabi burada çok önemli görünen bana önemli görünen küçük bir ayrıntı var ama çok dramatik tabi. Yani şimdi hukuk özgürlük işte ilerici anayasa getiriliyor, kanunlar getiriliyor ve özgürlük bayramı anayasa hukuku geliştiriliyor ve hukukçular işte ön plana getiriliyor yargıtayı vesaire sizin biraz önce söylediğiniz şeyler. Tam bunlar olurken hukukun paramparça edildiği bir mahkemeleri da mahkemeleri faciasında her gün tanıkla ediliyor. Yani o sık sık bilinen ama tekrar hatırlanması gereken işte köpek ve bebek davaları mesela. Şimdi... Halbuki Cumhuriyet kurulalı beri ilk Müslüman başvekil olduğu ağızlarda sakız ve radyolarda türkü haline gelmişti. Buna inananlar da vardı. Onun halis Müslüman olduğunu söyleyenler vardı. Bizzat kendisi bu inanışı ayakta tutmak gayretiyle mevlutler okutuyor ve sık sık ziyaret yerlerinde görünüyordu. Şimdi adını halis Müslüman'a çıkaran bu başvekilin evliyken... Ve yetişkin çocukları varken sanatkar diye koruması ve hatta saygı duyması gereken bir evli kadınla yıllar yılı zina etmesi ve bu yetmiyormuş gibi başka evli kadınları hem de devletin mühim mevkilerinde vazifeli şahısların karılarını metres tutması yakışır mı? Aklın alacağı şey değil. Bütün bu ordinal üst profesörler, anayasa hukukçuları, kelli felli, ve özgürlükler metnini getiren e, insanların hiçbir itiraz yok bunlara yani kasasından çıkarttıkları bir düzmece şeyler donu donu teşhir ediyor ve alın bu iktidarın karakterini ahlak karakterini gösteren örnektir diye bir kadın donunu gösteriyor mesela savcılardan biri filan bu kasanın üzerinde tarihi vesikaları muhtevidir yaftası yapışmış bulunduğu için nihayet yapılan muhabereler sonunda bu kasanın açılması vazifesi de bu heyete tevdi edildi ve kasa açıldı. Hakikaten heyetin bu tereddüdü içindeki mahrem evrakın mahiyetinden ve kendilerine nice devlet tevdi edilip edilmeyeceğindeydi. Kim bilir, bu kasanın içinden ne mühim devlet sırları çıkacaktı. Kasa açıldı ve nihayet içinden bir zarf çıktı. Ve zarfın üzerinde Addan Menderes'in imzasıyla tamamen kapatılmış ve kapanan yerlerine bu imzalar atılmıştı. Yine tereddüt etti heyet. Acaba içinde ne vardı? Yumuşacık bir zarf bu. Ne olabilirdi? Belki Atatürk'e ait bir hatıra mıydı? Bu kadar tefaffuşla ve heyecanla zarfı elden ele dolaştırdılar ve nihayet heyete açılması hususunda yeniden bir selahiyet verildi. Zarf açıldı ve içinden çıkanlar maalesef bütün heyet azalarının tüylerini diken diken etti. Şimdi size bu zarfın içinden çıkanları göstereceğim. Başsavcı birkaç yerinde düşük Menderes'in imzası bulunan tonbulca bir zarfı kenarlarından yırtarak açtı. Başta gazeteciler olmak üzere salonu dolduran dinleyiciler ayağa kalktılar, ağ sesleri yükseldi. Hayret ve dehşet içinde kalmışlardı. Zarftan çıkanların bir listesini vermeye hicabımız ve sizin nezahatiniz manidir aziz dinleyiciler. Menderes'in avukatı savcıya cevap verdi, çattı zarftan çıkanlara dair sanığa sual sorulmamasını rica etti. Beyanını şöyle bildirdi. Müvekkilim 10 sene bu memlefeste başvekillik etmiştir. İyi kötü her neyse bir bazı ifa etmeye çalışmıştır. Gereği görüşüldü. Şimdi iddia makamı tarafından başbakanlıktaki resmi katılan çıktığı iddia edilen zar üzerinde Adnan Menderes imzası Bulunduğu beyan edilen zarfla içerinde, içerisinden, içerisinden çıkan eşyanın tanık Adnan Menderes'e gösterilip sorulmasının dava mevzuyla alakası bulmadığından gösterilmesi ve sorulması hakkındaki isteğin reddine ekseriyetle ee, kırardır. Ama bütün bunlar hiç bahsedilmiyor. Bilim. Yani ne toz kondurur şekilde... Bir kere hiçbir savunma hakkı filan tanınmamış. Yani böyle şeyler yaşanıyor ve işte Ayhan Aydan çok büyük bir duruş tavır koyarak sergili, onurlu bir, haysiyetli bir tavır koyarak bu oyunu bozuyor. Bir tek be bebek davasından bir şey yapılamıyor. Şahit olarak gayrimeşru münasebetten meydana gelen bebeğin annesi opera artisti Ayhan Aydan salonu alındı. Adam Menderes'i 51 senesinde tanıdım ve kendisini çok sevdim. Çocuğu da çok seviyordum. Bütün emelim ondan bir çocuk yapmaktı ve maalesef bunda muvaffak olamadım. Bütün tedavilerime kendime iyi bakmama rağmen. Yani ya da bir Afgan tadısı işte Celal Bayar'ın yolsuzluk hanesine yazdırdıkları da bir Afgan tazısı hediyesini kendine mal ettiği şeklinde o da nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Berat edildi galiba. Önemliyle bu kadar küçük bir meselelerden dolayı yüksek bir meselelerin huzuruna çıktığım için en büyük sezayı çekmiş bulunmaktadır. Vallahi o kadar çok şey var ki mesela Samet Aoğlu'nun Marmara'da Bir Ada isimli kitabı bu savunmaları avukatların ve sanıkların savunmalarını anlatır. A, a, ablası Süreyya Ağaoğlu da onun avukatıdır e, bütün aile Samet'in 100 milyonunu çıkarın diye e, sorgulamalardan geçer eczalar cefalar bu arada şunu da belirtelim bütün mal varlıklarına nakit ve e, nakit olmayan mal varlıklarına bu sanıkların el konudur gayrimenkuller üzerine tasarruf yapamazlar e, zor, bildiğim kadarıyla Menderes ailesi kiraya çıkar e, ciddi zorluklar yaşarlar ve halbuki sökenin tanınmış tabii, tabii. E, toprak Ağasıdır ağası yani. e, olan e, varlıklı bir aile. Daha sonraki şeylerde mallar e, şey yapılır. E, yani yasada mahkemeleri bir hukuk faciasıdır. Belki ben iyi hatırlamıyorum. Belki kendisi iyi hatırlamıyor. Evvela dahil her ikiyle aradı, konuştu zannederim. Ondan sonra benimle konuştu. Kim olursa benim onun, onun da ehemmiyeti evet Şimdi efendim. asıl şöyle muayyen noktalar tespit edelim. Evet beyefendi. Partinin kayseri'deki Kongra'nın durdurulması ve yapıl, yapılmaması sizin emrinize memneder diyor. Beyefendi e, şimdi benim emri... Kayseri'ye sokulmaması, Himmetli'de de trenin durdurulması sizin emrinize memneder diyor. Arkadaşayım be. Buna da basacağız yoksa e, Dahiliye <gülüyor> Bekir sözü gece vakti evet. şöyle bu onlar karışık. Bir rengi noktalarını bulacağız, seçeceğiz, değil mi? De? Beyefendi arz ediyorum. Evet. Evvela bidayet emrinde. Evet. Ben bendeniz tamamıyla normal telekki Mesela sizin de izahlarınız birbirine tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki oku, ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor. Beyefendi, her Mesele nedir? Mesele, partinin parti kongresinin kimin tarafından durdurulduğu. Kayseri'ye kimin ininin sokulmaması emrinin kimin verdiği. Himmetli de trenin kimlemiyle durdurulduğu. Yeşilisar'a girmesin diye kimin girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği. Bu. Buralar. Beyefendi bir taraftan dahiliye vekili görüşüyor. Bir taraftan ben görüşüyorum. Bir taraftan hükümet kararıdır diye valiyi naklediyor. Bir hükümet toplantısı ve bir hükümet kararı bahis mevzu değil. Mesul vekil olan dahiliye vekilidir. Evvela sizinle konuştum diyor. Ve evvela sizinle konuştunuz. Evet zaten dâhliye vekili de, müntehir namık yedik de, medeni berk de sizin adınıza, sizin namınıza hareket diyor Kendi kendine değil ya. Yani. Beyefendi bu Anlatın böyle telekki edilemez. Bir, e işte, bir defa şu noktadan şu noktadan e, arz etmek isterim. Şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden, çok evvelden haberdar olduğum halde temamiyle e, tabii telekki ettim ve katiyen şey yapmadım. Peki Ankara'da başlasın. Ankara'da başlasın. Sizin temazı. Evet. Ankara'da başlasın. Duymuyor. Değil diyor. O emirler onun, onun emriyle olmuştur. Diyor. Beyefendi şimdi şeydeki Himmet Deden'in arz ettiğim gibi Himmet Deden'in istasyon olduğunu ve ha. orada tevkifi lazım geldiğini biraz müsaade koyun. Diyorsunuz ki Himmet Deden'in istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye evet. defa taşıdınız. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki hatta himmet edenim bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye meseleme getiriyorsunuz. Himmet edenim istihsan olduğunu bilseniz ne çıkar bilmeseniz ne çıkar. Kısa kes lafından başka hiçbir şey duyulmuyor. Kesinlikle. Salim Baş olun. Ya son savunmasını artık yani idama mahkum ol, olmuş. Son diyeceğim var mı diyorlar. Arz edeyim diyor Menderes yanılmıyorsam. Kısa kez diyor yani o noktada bir hukuk faciasından bahsediyoruz yani hakikaten akıl durdurucu ve vicdanı çok yaralayıcı noktalar bunlar yani. Ee, bir de psikolojik işkence var yani sürekli odalarında e, genç teğmenler bulunuyor. Yani düşünebiliyor musunuz evet. hücrede odalarında psikolojik maddi çok şeylikleri var idama giderken hasta bir insanın idam edilmesi. Evet yani mesela intihara çünkü hasta olması intihara teşe Tabii. girişmiş zor bela önlemişler ve ondan sonra da apar topar doktorların burada Hipokrat yemini etmiş o doktorların da hepsini lanetle anmak evet. e, gerekiyor. Gerçekten yani diriltip asarak öldürmeyi e, tercih ediyorlar bunlar doktor nezaretinde yapılmış şeyler ve Menderes e, İmralı'ya getirildiğinde yürüyecek halde değildi deniyor. Bunu da Emine Gürsoy Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali anlatıyor. Yani şöyle anlatmış meseli yani kararlar tebliğ edilir edilmez idama mahkum edilen sanıklardan 14'ü mahkeme salonundan doğruca İmralı'ya sevk ediliyor. İmralı'da elleri arkalarından bağlı olarak büyük babam yani Celal Bayar Cumhurbaşkanı ve diğerleri hücrelere alınıyorlar. Ve bekleme başlıyor o zamanki deyimle sakıttı yani Sakı, düşükün, düşükler. düşükler terimi var ve bekleme başlıyor idam kararının müebbede çevrildiği tebliğ edildiğinde liste okunuyor işte o zaman büyük babamın yani Bayar'ın gözlerinden yaşlar süzülmeye ve kendisi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor çünkü o listede üç arkadaşının isminin olmadığını anlıyor. Menderes İmralı'ya getirildiğinde yürüyecek halde değildi diyor. İki kolunda iki askerle yürüyebilmiştir. İmralı'ya inişini ve dar ağacına yürüyüşünü görüntüleyen film ve fotoğraflar göstermeliktir ve bir iki dakika saniyenin görüntüleridir. Yoksa iki kolunda askerle yürütülmüştür. Menderes'in boynuna geçirilen ip uygun şekilde yerleştirilemediği için ya da yerleştirilmediği bilemiyoruz. Menderes çok can çekişerek hayatını kaybetmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanından bahsediyoruz. Vücudunun titremesinden ayakkabıları ayağından fırlamıştır. Menderes asıldıktan sonra oradaki subaylar sırf onu dar ağacında sallanır vaziyette görmek istedikleri için cansız bedenini yeniden ipe çekmişlerdir. İnsan böyle bir kin nereden beslenir diye de soruyor. Burada Peki o zamanki... Oradaki Vatan Gazetesi'nin ekinden, 23 Mayıs 2010 tarihli Vatan Gazetesi'nin ekinden. Pardon. Yemin Hanım'ın e, bahsettiği, bir daha önce de yapılan röportajdadır, orada da bulunabilir. Bir de şey var, Yastıada'daki genç subaylar daha sonra başka zamanların aktörleri oluyorlar. Çok büyük bir e, zulüm, hukuk dışılık, işkence, kötü muamele de bu 27 Mayıs e, repertuarının ayrılmaz ve en önemli parçalarından biri. Halbuki hiçbir şekilde bu şekilde değerlendirilmiyor. Ne kendi sosyal demokrat çevrelerde ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne de yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dahi böyle yani. bir bakış yok hiçbir yerde yani. yani. Bu 27 Mayıs'ın yani burada mesela medyanın oynadığı rolde bir medya mensubuysak biz de e, utanarak söyleyebileceğimiz bir şey. Mesela Darbeden sonra inönünün damadı Metin Toker'in çıkardığı Akis dergisinin kapağında yani gene Emine Güstoğlu anlatıyor. Daracın bir daracı var kapakta Akis dergisinin. Daracından sallanan bir idam ipi ve önünde de büyük babamın yani Celal Bayar'ın bir fotoğrafı var. Altında da gayet edebi bir şekilde "Cürüm ve Ceza" Dostoyevski'den alıntı yapıyor. Yani daha medya asılmasının Teşvikini yapıyor. Tabi şeyi de hatırlıyorum ben. Medyada mesela Namık Gedik İçişleri Bakanı'nın i̇ntihar, et. intihar ettiğini söylüyorlar. Ee, hiç emin değilim. Hı hı. Çünkü emniyetin gözaltına alınan. Harbi okulundayken hatırladım. Gözaltın harbi okulunda oradan intihar etti. attı kendini. Evet derdini. deniyor ama öyle bir durumda gözaltına alınan bir İçişleri Bakanı bir darbe ortamında kendini serbest bulup intihar etmesi medyada öyle çıktı tabi. Işte çocukların kanlarının kıyma makineleriyle beraber işte bu kanlı katil intihar etti. Sonunda dendi ama emin değilim. Yani. Namık Gediğin oğlu da daha sonra Arda Gedik, Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmenidir ve Hürriyet Gazetesi de darbe ile olan ilişkisi ayrıca bir program konusu bence. Darbeye verdiği destekler. Daha sonra darbeciler ...den ee, bir tanesi... ...galiba Orhan Erkanlı olabilir... ...Hürriyet Gazetesi'nin yönetiminde bulunmuştur. Yani ona akım medyanın... ...darbelerle olan ilişkileri için... O dönemde e, ibret bir e, durum söz konusudur. Simavilerin elindeyken Hürriyet Gazetesi 27 Mayıs ilişkisi ayrı bir program konusuydu. Hürriyet Gazetesi'ne hiç yakışıyor mu bu iş? Değil mi Daha yani? önce hiç desteklemiş midir darbe? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi da. e, 27 Mayıs'taki dramatik şeylerden aklıma gelen e, mesela Konya Valisi Cemil Keleşoğlu diye bir e, bürokrat var. O, o da işte... Bir olaydan dolayı de içeride bu 588 kişi içinde. Adam e, bizi buradan çıkartmayacaklar endişesi ve hepimizi asacaklar endişesi taşıyor. Tabii koşulların getirdiği e, depresyonda var. E, eğer şu an ölürsem karıma ve çocuklarıma maaş bağlanır ama mahkum edilirsen tüm özlük haklarım gidildiği için maaş bağlanmaz. onları aç kadar endişesi intihar ediyor. Evet. Bunlar. Ayrıca o 15 kişinin hiç bilinmiyor yani. 15 kişi asılacak diye kurulan dar ağacı masrafları ailelerinden alınıyor. Yani feci şeyler bunlar. 15 kişi idama diyor 3'ü asılıyor diğerleri son dakikada gelen bir afla möbete dönüştürülüyor ya bunlar feci şeyler. Bunun gibi yüzlerce olay var yani ve bunlar e, gözümüzün önüne hiçbir zaman doğru dürüst getirilmeyen olgular. Hem hukuk tarafıyla hem anayasasıyla hem de o dönemin e, yaşananları açısından. Evet, yani sürekli olarak e, şeyi konuşurken e, bu geçmişten, tarihten e, iyi bil önce bilgilenmek, ondan sonra da oradan aldığımız bilgileri günümüzü aydınlatmakta ve önümüzü aydınlatmakta kullanmaktan bahsederken doğrusu çok. O... Yani bütün kavramları yeniden gözden geçirmekte çok büyük yarar var. Yani kimin lafı da sarımsakla kurulması. sol. Evet yani sağımıza sarımsak, solumuza da soğan asmak zorundayız herhalde. Yani böyle bir Şaşırmamak. aydın portresi bu ülkede yetişiyor. Yani darbenin iyi, olanı. iyi olanını ben seçerim. Bu taraf kötüdür falan. Bunu demokrasi aşığı gibi belliten insanlardan gelmesi ayrıca şey. Ama tabi günümüzde artık 50 yıl sonra her şey bir Tunus şey oldu. Yani demokratlar, sollar ve şeyler bugün için kristalleşmiş durumda öyle görüyoruz. O yüzden yalan tarihle sırtını yalan tarihe yastıya yastıya bu kadar devam edebildi. Bugün dersimiz yanından darbelere Azınlıkların geçirdiği süreçlerden Kürt bin isyanlarına bin kadar 15, evet. ve Ermeni meselelerine kadar pek çok şey ortaya dökülüyor. 27 Mayıs'ta onun gibi olaylardan bir tanesi. Evet o zaman yani günümüze bağlamanın da zamanı geldi. Şimdi bu 27 Mayıs hikayesi. Bütün bu illüzyon, illüzyon dediğimiz şeylerle, yanılsamalarla günümüze kadar pek çok şeyi aktarıyor ama mesela bugüne getiren en önemli köprülerden birinin de gene Emine Gürsoy'un vatanda e, kendisiyle yapılan e, mülakatta söylediklerinden vatanın ekinde bu son 23 Mayıs tarihli vatanda söylediği önemli bir şey var. Yani yani e, ...şöyle bir şey söylüyor... ...o dönemin genç subayları... ...seçilmiş genç subayları... ...Yassı Adı'da görev yaptılar diyor... ...Yassı Adı'nın bir aslında... ...model olduğunu da... ...düşünmekte yarar var... ...silahlı olarak mahkeme salonunda... ...nöbet tuttular... ...yaklaşık 3000 ordu personeline... ...bu görevleri dolayısıyla... ...Milli Birlik Kurulu... ...ek maaş bağladı işte... ...Alyanslar oraya gitmiş... Oraya gitmiş. Bu insanlar o yıllarda tabi genç insanlar diyor e, Gürsoy. Tutuklamaları yapan, Yassıada'da adada nöbet tutan, darbe muhafızlığını gören o subaylar ileriki yıllarda hep terfi ettiler ve hep karşımıza çıktılar. Şener Er Uygur, Hurşit Tolon, Çetin Doğan, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, Altay Tokat, Kemal Yılmaz, Edip Başer, Tamer Akbaş, Yaşar Büyükanıt Feyzi Türkeri, Akay Şakman, Teoman Koman, İlhami Erdil, Namık Kemal Ersun, Necip Torumtay, İsmail Hakkı Karadayı, Kemal Yamak, İlhan Oral, İrfan Tınaz, Doğu Aktulga. Hiçbiri harbiye yürüyüşünü ve yassı adayı ağızlarına almadı. Hiçbiri 27 Mayıs darbesinden ve yapılanlardan dolayı pişmanlık duyduklarını söylemedi. Harbiyede ve yassı adada ne yaptıklarını anlatmadılar. Ama 1960 darbesinde bu isimler iyi eğitim aldı diyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani bir resmen daha önce konuştuklarımızla Amerika Birleşik Devletleri'nin de olası e, rolü e, iç ve dış sebeplerle e, olası rolü üzerinde düşündüğümüzde bunun çok önemli bir yetiştirme bir fidelik olduğunu ve daha sonraki darbelerin seçkin isimleri, darbelerin ve darbe girişimlerinin çok önemli isimlerini burada 27 Mayıs'ta Yassıada mahkemelerinde görev yaparken görmek buranın bir ekol, bir okul olduğunu yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de darbeciler yetiştiren okullar gibi Yassıada'nın da kullanılmış olduğunu en azından Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali'den e, onun sözlerinden ...öğrenmek mümkün olabiliyor değil mi? Çok acayip bir şey yani. Yani 50 yıldır... ...darbe lafı etmeden... ...Türkiye konuşulmuyor. Umarım yani... ...bundan sonra bunların daha... ...derin aydınlatma imkanları... ...söz konusu olabilir. Ama... ...sosyal ve siyasi bilimciler açısından... E, çok e, araştırılacak e, evet, bir de alanlar. mesela gene şey de aklıma geliyor İsmet Ünönü'nün ün oynadığı rol konusunda da epey yan, kafa karışıklığı var yani o istemedi idamları önlemeye çalıştı vesaire deniyor ama öbür taraftan da bunlar belki de son anda idamları önlemek için uğraştı doğru herhalde ama epey Şimdi önceden haberdar olduğu e da aşikar değil mi? Darbeci bir grup İsmet Paşa'ya mesaj ulaştırır. Bu, o dönemdeki ki bu 57'de e, filandır galiba. E, İsmet Paşa'nın avukatı aracılığıyla hatta giderler. E, bundan haberdardır. Mümkün değil haberdar olmaması. Ama darbe e, sonrasındaki gelişmelerde e, biliyorsunuz e, idamlara gerçekten onu Aydın Menderes'in de anlatımından... Biliyoruz. Samimi olarak engellemeye çalışmış ve hatta şöyle bir cümlesi var. Bunlar çıldırmış vaziyetteler dinlemiyorlar beni diyor. Yani e, burada tabii şu var darbeye giden yolu e, ve darbecileri engelleyebilme e, şeyi olabilirdi ama o, dönem, o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Unsurları unutmayalım. Fevzioğullar var, Aydın Yalçınlar var, Nihat Erimler. Nihat Erimler var, Metin Tokerler var, Bülent Ecevitler var. O dönemde Çetin Altan da bu darbeyi destekleyen yazılar yazmıştır. Eminim şimdi Çetin Bey tabii öyle bir pozisyonda değil ama ülkenin haleti ruhiyesi için bu grupta böyle bir durum vardır. Darbeyi engelleyebilme imkanları var mıydı? Ben akılırsa vardı yani Cumhuriyet zaten Halk Partisi bu, olayı, ama yani. bu zaten şöyle de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum yani, bir bildiri yayınlasaydı İsmet Paşa evet yani bu, bu haberi olup olmadığı engelleyip imkan meselesi değil yani imkanı olmasaydı da etik Tabii. ve siyasi insani duruş olarak kesinlikle karşı çıkması gerekiyordu yani İsmet Paşa bu ülkenin iki numarası yani şeyden sonra Atatürk'ten sonra Ciddi bir darbeci gelenekten de gelen yani. Evet, Meşrutiyetin subaylarından. Sizi ben bile kurtaramam, kurtaramam yani. diyor mesela. Yani ordu geliyor ona göre ayağınızı evet. denk alın diye de bir konuşması var mecliste. Bunlar da tabii tekrar tekrar üzerinde durulması gereken noktalar. Evet burada galiba kapatıyoruz Ali Bilge ile birlikte. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben Vallahi teşekkür ederim. 50 yılın çok... Küçük bir sohbet şeklinde muhasebesini yapmaya çalıştık. 27 Mayıs ihtilal, darbe, artık hangisini inkılap, hangisini tercih ederseniz edin. O olayın 50 yıllık serüveninden küçük bir kesiti sizinle, sizinle paylaştık Hadi Bilge ile beraber. Burada bize Didem Genç Türk arkadaşımız sesleri seçti. Ömer Şahin de bütün bunun teknik masasını yönetti. Onlara da teşekkür ederek huzurlardan üzere. Hepinize günaydın. Burası Türkiye radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar.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 Hazırlayan ve sunanlar... ...Ali Bilge... ...Alp Ulagay'la Spor... Günaydın. Günaydın. ...Günaydın... ...Günaydın... ...Evet... ...Şampiyonlar Ligi finali ile başlayalım... ...herhalde... Yılın son önemli futbol olayıydı ama bayağı da dramatikti değil mi? Öyle çok kısa bir önce e, şeyi hatırlatmak lazım. Ben onu önce unuttum söylemeyi size. E, bugün 2016 Avrupa Şampiyonası evet. e, ev sahibi belli olacak. E, Brüksel'deki toplantıda pardon Cenevredeki toplantıda. Euro o, iki, 216 şey 2016. 2016 evet ve Türkiye Fransa İtalya ile çekişiyor. Ee, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de destek için gitti. Ve işte öğleden sanıyorum e, saat 14'te e, UEFA Başkanı Platini e, çıkıp kimin kazandığını adayları kimin kazandığını açıklayacak. Ve Türkiye özellikle e, yani sportif altyapı açısından çok geliştirecek bir şey olabilir. Eee e, Organizasyon olabilir. Sarkozy de gidecek diye bir haber ee, gördüm. Sanıyorum evet o da gidecek galiba. Zaten Fransa ile Türkiye arasında sanki şey gözüküyor. Yani İtalyan'ın dosyasında çok eksik bulmuştu UEFA. Çünkü bir ay bile değil, üç hafta kadar önce bir şey açıkladılar. Denetleme raporu açıkladılar. Yani İtalyan'ın çok eleştiri vardı orada. Ee, Fransa'yla yani gen Genelde anladığım Türkiye'nin dosyasının iyi bulunduğu. Yani statların mesela çoğunun yeniden yapılacak olmasını olumlu bir şey olarak görüyorlar. Çünkü bu özellikle seyirci konforu açısından UEFA devamlı ölçütlerini geliştiriyor. E mevcut bütün yani şu ana kadar yapılmış statlar şey kalıyor, eksik kalıyor. Hepsi. İşte yok koltuğun genişliği, seyirci izleyeceği açığı vesaire. 2-3 yani senede bir hep bu konularda kriterlerde bir iyileştirmeye gidiliyor. Daha önce yapılmışlarda tabii hani ne kadar renovasyon yapsanız da o şeye seviyeye ulaşamayabiliyorsunuz. O mesela Türkiye'nin bir artısı olarak görülüyordu. Bu yüzden Türkiye Türk Futbolu için kritik bir gün. Yani hani o televizyon yayın ihalesi nasıl bütün gün izlendi ve bir hafta boyunca konuşulduysa geçen Ocak ayında bu da aynı şekilde olabilir. Çünkü işte adaylık sayesinde Türkiye'nin artık birçok şehrinde çok eskimiye çok üst üst tutmuş stadyumların inlenecek böyle bir olana kavuşulacak. Evet bugün kaçta belli olacak? Espas Ipo Men diye bir yerde yapılan sunumlar da var hala son sunumlarda final sunumları yapılacak değil mi? Evet 14'te 30 dakikalık sunumlar var ve şey, 14'te karar 14'te açıklanacak. Evet UEFA Yönetim Kurulu Başkan Platin'den açıklayacaklar kararı. Evet. Evet bakalım. Biz buradan finale geçelim. Geçen cumartesi Şampiyonel Ligi finali vardı. Gerçi bir parça konuşmuştuk. Ama Mourinho yine bir taktik başarı sergileyip maçı kilitledi. Bizi ekran başında biraz ...sıktı ama kendi kupayı almayı başardı. yani. Mourinho ve Inter için büyük... E, ...dünya futbol severleri için... ...küçük bir maç oldu. E, çünkü yani... ...Bayerni'ye pozisyon vermeme... ...ilkesiyle sağa çıktılar. E, de öyle yaptılar denebilir. Bir de pozisyonu var. İkinci başında çok... ...müsait bir pozisyon oldu Hamit'in yarattığı. E, zaten maçın herhalde... ...kırılma noktasıydı. 1-0 öndeydi Inter... Hani birbiri olsaydı biraz daha farklı bir oyun sergilebilirdik. O da gol olmayınca zaten Inter istediği gibi oyunu yönlendirdi. Ee, hakikaten e, 45 yıl önce Inter kupayı kazanmıştı. Hem 64 hem 65'te. E, o zaman Helenio Herrera'nın işte Katanaço'suyla işi bitiriyordu. Bir modern Katanaço e, Jose Mourinho da İtalyan takımına 3. şampiyonluğu getirdi. Ve hakikaten takımın başına geldiğinde herhalde hiç kimse... Inter'den yani 2008'in yaz aylarında Inter'den hiç kimse 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonluğu kazanmasını beklemiyordu bu kadroyla. Çünkü işte çok Latin Amerikalı ağırlıklı bir kısmı yaşlı oyuncular Avrupa'daki diğer bütün büyük takımlarla kıyaslandığında daha zayıf gözüken bir takım ama işte ilk bir yıl lig şampiyonluğu Avrupa'da ayrı ikinci yıl ise lig İtalya kupası ve Kampionluk ile taşlandırdı e, Mourinho'nun sezonu. Evet, e, yani e, göze çok hoş gelen bir e, futbol e, oynattı. Kesinlikle söylenemez ama sonuç alıyor. Mavi bir e, araçsal bakış açısından da çok başarılı saymamız gerekiyor. Yani, yani evet. eldeki malzemeyle de belki oynayabileceği futbol bu. Hani ben. Ee, biraz daha şey ucuma dönük oynayayım falan dese belki tamamen takımın defoları ortaya çıkacak. Yani savunmada oyuncuların geniş alanda ağır olduğunu göreceğiz. Daha fazla gol yiyecek Inter. Yani, onun bildiği için böyle bir oyun tasarladı. Ee, yani kendince aklı. Ee, bir de tabii işte yıllardır yani bu son 5 sezona kadar yani 70 ile 2005 arası Tamamen Milan ve Juventus'un gölgesinde kalmış İtalya'da adeta şamar olanı demiş bir takımdi Inter. Zor bir düşünün oturduğu 70'ten 2005'e kadar 2 lig şampiyonluğu var yani takım. 3 3 lig şampiyonluğu var falan. Avrupa'yı falan zaten Şamp Şampiyonlar Ligi'ni zaten pas geçti. O yüzden işte o Mourinho öncesi de bir 3 lig şampiyonluğu vardı. Eee Mourinho da yani takımını şeyinden faydalandı bu sefer yani. Ne desem yapacaklar nasıl başarısızlar Avrupa'da. Ee, o sabırdan faydalandı ee, ve yani başka takımlarda da çok başarılı olmuş oyunculardan çok iyi verim aldı yani işte Arjantin'in militoyu görüyoruz herhalde Ocaktan bu yana e, dünyanın en iyi oyuncusu olarak bir değerlendirebiliriz yani Messi'nin bile önde belki doğru Messi müthiş maçlarda goller attı ama en işte en kritik internasyonunda başarısızdı Milito ise bu final Barcelona'ya yarı finalde 2 gol, bu finalde çok güzel 2 gol, İtalya kupasında Roma'ya 1 gol, İtalya liginde 25 gol. Yani e, yapmadığı kalmadı ve bu oyuncu Arjantin mil takımına işte bir yardımcı Antonyo'nun uyarısıyla, uyarısıyla alınıyor. <gülüyor> Maradona unutmuş onu çünkü peçeteye yazmayı. Öyle mi? Evet çok komik. Mil <gülüyor> yani, takım böyle bir kağıda yazıyor. Elle falan. Milito'yu unutuyor. Yardımcı olan biri diyor ki ya hocam Milton var Inter'de bu sezon iyi oynuyor falan. <gülüyor> hani atlanabilecek gibi bir şeyi yok Milton oyunu hani. Gözden ırak bir takımda falan olsa. Ee, son derece işi bitiren adam oldu değil mi yani? Evet müthiş. Yani işte 30 yaşında kariyerinde biraz geç parlayan bir isim ama yani en iyi sezonunu şüphesiz bu, bu yıl yaşıyor. Ee, Marad yani. Mar Diego Maradona onu unutmuş öyle. Evet. Olacak işte. Ya. Tabii şöyle bir şey var. Arjantin belki e, şu anda dünyanın da Brezilya'nın da önünde Dünya kupası kadrosuna baktığımızda vay be ne oyuncular var e, diyeceğimiz takım Arjantin. Mesela Brezilya'nın kadrosuna bakıyorsunuz asla öyle değil. Yani Ronaldinho, Ronaldo, Adriano gibi oyuncuları zaten almadı Dunga Kadro'ya. Arjantin ise bu tip bir yıldız dolu. Forvet'te falan da Biraz onun da etkisi olabilir tabii hani. Evet. Işte görev hygiene falan filan yazıp Milito'ya atlamış. Ee, şimdi yok mu yani Milito? Var var, var. Arada, Son var. anda düzeltilmiş. Yani bu yani. Işte, yani bu dediğim olay bir 3 4 hafta önce Hı -hı. oluyor ama <gülüyor> nihai kadroda var. E, bu arada kupayı kazandı da ama Daha o akşam yani maçın o yüzden terleri solmadan Real Madrid. Ta evet takımın ayrılığı öyle gidiyor dedikodusu başladı. Maç sonrası röportajlarda e, galiba Alman televizyonuna evet gidiyorum açıklamasını yaptı. Pazartesi de işte Real Madrid görüşeceklerini söyledi. <gülüyor> Resmi imza açıklaması henüz gelmedi ama Real Madrid geçen yıl kent sonları Pelegrini'yi <gülüyor> e, görevden aldığını açıkladı. E, Mourinho ile anlaştılar e, anlaştılar. Yani, iyi oyun açıklama geldi bu konuda. E, Real Madrid'te de sabırsız olan başka bir kulüp. E, hem Son Avrupa Şampiyonu'nun 2002'de yaşadı. Real Madrid için uzun bir ara. Ee, hem de 8 yıldır, yani son 6 yıldır çeyrek finale bir yükselemiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, müthiş para harcamına Daha da kötüsü Barcelona'nın gölgesindeler son 2 sezondur. Yani Barcelona kupaları toplarken 2 sezondur. Real Madrid'de tık yok. Üstelik geçen yıl 250 milyon euro harcadılar. Sadece transfere. İşte dünyanın en fazla para kazanan kulübü. Yıldızlar Kulübü vesaire ama Avrupa'da başarısız tabi kabul edilebilecek bir durum değil onlar için ee, Bakalım Mourinho İspanya'da orada. da tabi e, ligi alamadı yani ilk sezondur evet Barcelona evet. şampiyon ee, hani, İspanya tar Avrupa tarihinin belki en başarılı kulübü diyebileceğimiz Real Madrid için ve taraftarları için kabul edilebilecek bir durum değil tabi o öyle bir şey olabilir mi olamaz <gülüyor> o yüzden hani evet. başarı garantisi ...veren kariyeriyle Mourinho'yu görevi... ...gitiriyorlar ama... ...burada da şöyle bir sorun var... ...Mourinho'dan çalıştırdığı takımlara bakarsak... ...çok antrenör kontrollü... E, ...şey... ...bir yapılanmayı yapılanmanın içinde bulunuyor... ...yani Porto'da öyleydi... Chelsea'de öyleydi... Inter'de öyle yani... E, ...kadroyu o seçiyor... ...oyun yapısını o seçiyor... ...tamamen... E, ...kendi tasarladığı bir futbol... ...anlayışıyla oynatıyor biraz daha defansif oynatıyor. Yani Chelsea'de de öyleydi. Savunma sağlam. Ee, i̇yi forvet oyuncular olabilir ama biraz daha top kontrolü dışında kontratak oyununa dayanan bir futbol. E Real Madrid ise tarihi boyunca oyuncu merkezli bir kulüp olmuş. Yani bu 1950'lerden beri öyle e, takımda o zaman düşündüm. Beş kez Avrupa şampiyonu takımda. Alfredo Di Stefano var. E, Di Stefano var. Puşkaş var. E, Di Stefano mesela Puşkaş alınacağı zaman 50 yedi de herhalde. İstemiyorum ben diyor takımda Puşkaş falan. <gülüyor> yani e, resmen posta koyuyor. Ee, evet, Ferhat Feret Puşkaş'ta yani gelmiş geçmiş en büyük birkaç oyuncusundan biri evet. oldu sonradan ya, dünya. Aynı mevkide oynayacaklar diye çünkü Puşkaş aslında sol içi oynuyor oynama o zamanki e, şeye e, oyun sistemine göre Stefano, Santrifor hani acaba benim oynamayı ama müthiş bir ikili oluyorlar tabii. Evet. Sonra ama yani sonraki dönemlerde de işte hatta bu onların Galaktikos dediği Süper Yıldızlar döneminde de işte hep başkan oyuncuyu alır, antrenör oynatır. Başkan yaparsan sanatör yani. Hmm. Öyle bir sistem var. Ee, ve şey olması lazım. Hani sadece şampiyon değil işte 100 gol atarak şampiyon olmaları lazım. Böyle hani kısır oyunda Real Madrid memnun etmez. 50 gol attık, 10 gol yedik, şampiyon olduk. Taraftan mendili sallar yani öyle. Oranın seyircisi. Ee, o yüzden şimdi Mourinho'nun tabii hani o bütün iplerin kendi elinde olmasını isteyecek. Ee, bazı geçen sene paranın sene oyuncuları belki istemeyecek. Yedek bırakacak. Onlar homurdanacak atacak tabi doğal olarak. Ee, ve diyecek ki hani ben üç savunmaya üç tane adam istiyorum. Biraz daha sağlam savunma futbol ee, Yani bilmiyorum. <gülüyor> Biraz şeyde sorun olacak yani. O da bir kan uyuşmazlığı olabilir. Ufak çapta. Ama işte dediğim gibi Real Madrid'de Avrupa'da bir 7-8 yıldır başarısız. O yüzden hani belki bir buçuk sezon sabrederler. <gülüyor> Her sene değişiyor değil mi? Ee, neredeyse. 2004'ten beri 10. antrenörmüş galiba. Her senede birden, senede birden fazla aslında. Bazen işte evet. Böyle bir savırsızlık da var. Ee, yani bir de şey tabii karşıda makine düzenine oynayan bir takım var. Barcelona hani onlar da o makine düzenine hep yeni taşlar da ekliyorlar işte. David Veyi'yi aldılar. İbrahim e de gönderecekler belki. Yani hmm. hani o Barcelona'nın şeyine de makine düzenine bir kendileri çomak sokmazlarsa da de çok güçlü ne olursa olsun. Yani bu sezon bir puanla bitse de e, Real Madrid'in ligde biraz şanslı olduğunu söylemek lazım. Yani e, Birçok maçta işte son dakikalarda kurtardıkları her 4-5 maç vardır. Yani o bir puanlık fark şey değil. Gerçek farkı yansıtmıyordu. İşte bir süre oyuncu falan ama şimdi Mourinho yine oyuncu olacaktır. E, evet gene şey. yani merakla bakacağız tabii. Bir de son olarak bir Lance Armstrong'la ilgili bir spor değil de daha çok doping haberi gene galiba değil mi var? Şöyle aslında e, bu olay geçen cuma cumaş günleri patladı. E, Florilandis yani ünlü bisikletçilerden Florilandis 2006'da Fransa turunu kazanmıştı. Efsanevi bir şekilde ama turu kazandıktan iki gün sonra dopingli olduğu ortaya çıktı o günlerde. Bol bol konuşmuştuk bunu. Konuşmuştuk, evet. Ve şampiyon olduğu halde ünvanı alınan ilk bisikletçiydi. Fransa turunda. Hani Tur içinde liderken diskalifiye nalan var ama hani şampiyon olduktan sonra yani kupayı aldıktan sonra bu akıbeti gören ilk sporcu da Landis 4 yıl boyunca direndi. Ben de işte doping yapmadım mağdurum evet. falan vesaire. En son çünkü hani pozitif testler var yıllar içinde yapılmış. İşte geçen hafta birkaç böyle şeye gazeteciye belli kurumlara 3 mail'ler yolluyor ve mail'ler de kabul ediyor. Ben evet doping yaptım. Bugüne kadar sakladım. Ee, ama şimdi işte gerçekler açık açık anlatıyorum. Ama gerçekler sadece 2006 ile ilgili değil. Ee, Landis'in, Armstrong'un takımında yarıştı. 3 sezonu da kapsıyor. 2002, 2003, 2004. Ve çok detaylı şekilde işte e, Armstrong'un takımında, US Postal'da nasıl doping yapıldığını anlatıyor. Ve takım yönetiminin şeyini bilgisi dahilinde gayet şey e, sistemli bir şekilde yani bir laboratuvar gibi çalışıyor US Postal takımı. E, aynen öyle. <gülüyor> e, takım yöneticisi Brunel, Armstrong zaten bu işi organize edenler onlar. Vesaire. Tabii şimdi bu e, mesajları şey olarak da algı, a, algılamak mümkün. İşte adam işte şey oldu, çaresiz kaldı. Şu an e, yarıştı takımında hiçbir türü almıyorlar. Hani onun acısıyla, kuyruk acısıyla herkese saldırıyor. Diye ama e, bayağı ciddi detaylar var yani Armstrong'un eski ilk eşinin Falan da e, isminin geçtiği e, tarihler tarihler verilen Peki ama e, şimdi bunların bak. ceza e, davaları da olmuyor mu? Yani hem e, yalan söylemek hem e, işte şeyi aldatmak e, diğer rekabeti bozmak her bakımdan cezayı bir biz dizi de gerektirmiyor mu? Floyd Landis'in açıklamaları hem kendisi için hem de Armstrong ve diğer bisikletçiler... ...bu takip etti. Şimdi işin işte, ilginç çünkü daha önce e, LA Confidential diye bir kitap da var. E, orada e, Armstrong'un eski birkaç takım arkadaşı, masörü... özel sekreteri bunların e, Armstrong'ın ilk suçlamaları olmuştu. Ama hmm. hani bu isimler hep böyle biraz daha kenarda hani medyonda gördüğümüz çok isimler değildi pek şimdi. Ama Lendis dört yıldır bu dava şeyi sebebiyle. Yargı, Yargılamaları sebebiyle daha göz olan bir isim. İşte Fransa Turun'u birinci bitirmiş. Evet. vesaire Daha medyatik bir isim. Şimdi bu işi biraz değiştirdi. Hem Landers'in kendi davası olduğu için de ee, işin ilginç önü çok bizim basını yansımadı. Amerika'da bir federal savcı olaya <gülüyor> el koydu. Tamam. Ve çok geniş etkili olan bir savcı. Ee, şeye göre, yani söylenene göre mailde ismi geçen kim varsa adam sorguyu alıp didik didik etme şeyine sahip, yetkisine sahip. Ve yani doğru çıkarttığı şeyler... Ee, Demir parmaklıkların evet, arasında fırsatır, görebilir... Tüm kadro şey... Hapis, ciddi bir hapis karşı karşıya kalabilir. Ee, yani Daha önceki hani o işte... Masörü bunu dedi falan filan... Belki biraz geçitirilmişti... Sümen alt edilmişti ya da... Çok önemsenmemişti ama... Şimdi durum çok daha ciddi. Ee, burada işte biraz Amerikan... Yargısının ne... Tarılacağı mıyım yani? Lance Armstrong bugüne kadar... Böyle işte müthiş bir bir gibi çalışan, hiç böyle sarsılmayan şey bir Texaslı rolündeydi. Ee, bakalım gene, şimdi... Muhtemelen evet. gene öyle kalacaktır diye bir tahminde bulunabilir. <gülüyor> Peki çok ilginç sporla kapatamadık ama bu kısımları daha da çağdaş dünyanın bir karanlık yüzüne ışık tuttuğu için de her zaman ilgi çekiyor. İyi konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Çok teşekkürler. Burada, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Alp spor. Alp sporun ardından da Açık Gazete programı bitti. Bitmiş oluyor ve bu haftaki son Açık Gazete programıydı bu da. Yalnız bitirirken her zaman olduğu gibi bir parça çalarak bitirelim diyoruz. Yani çoğu zaman olduğu gibi diyelim bazen fırsatta olamayabiliyor. Ama bugün Rage Against the Machine'den Know Your Enemy adlı parçayı çalarak bitireceğiz. Çalmanımızın önemli sebeplerinden biri de var. Bu Arizona eyaletinde çok ciddi bir yeni kanun çıktı. S.B. 1070 adını taşıyor. Tuhaf. ilaç ismi gibi bir kanun. Fakat çok e, aslında zehirli olduğu söylenebilecek bir şey. Çünkü yani polise sınırsız yetkiler veriyor neredeyse. Her zaman göçmenlerin kağıtlarını bulundurmaları ve polise de istediği sorup tutuklama, gözaltına alma ve başka cezalar uygulama imkanı da veren bir kanun geçti. İşte bunun çok ırkçılıkla baştan başa mağlup bir kanun olduğunu söyleyen entelektüeller, yönetmenler, müzisyenler ve yazarlar filan karşı çıkıyorlar. Onların bu son listesine de son eklenen grup Rage Against the Machine grubu oldu yani daha önce Michael Moore Los Tigres de la Norte diye bir Meksika grubu Joe Satriani işte Serge Tankian, spank rock gibi gruplar vardı Shakira da katıldı ve bu Arizona'nın bu yeni göçmenlerle ilgili Irkçı olduğu söylenen kan kanuna karşı çıkan Sonic Youth, Kanye West gibi ve Massive Attack gibi çok önemli isimlerinde yer aldığı gruba son olarak Rage Against the Machine de katıldı. Bir de kampanya var, Sound Strike diye ve bu yeni bir örgütlenmeyle Arizona'nın bu kanunun iptali için. Başbakan, başkan Obama'ya da başvurulmasını istiyorlar. Soundstrike grubuna şimdiye kadar 81 imza, yani müzisyenlerden gelmiş imza şimdilik artmasını da bekliyorlarmış. Zach DeLarocha yani Rage Against the Machine grubunun önemli ismi de bunu sonuna kadar destekleyeceğiz. Eğer bu olmazsa, model olursa diğer eyaletlerden de birbiri ardından böyle kanunlar geçmesi ve Amerika'da yeni bir sivil mücadele, sivil haklar mücadelesinin baştan başlayabileceğini söylüyor. Şimdiden hareket edelim diyor. Biz de bütün bunları dikkate alarak Rage Against the Machine'den Know Your Enemy, Düşmanını Bil adlı parçasını çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çek